صللي على المختار منه طارق فالهم ربي على وعترته من قد نشروا توفيق جاءت ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم ve napsuruh yeme kıyamet Rabbi'k lena fi'l hamdulillahi rabbil alamin estagfirullahal hayyul kayyum hasantuqu bil hayyil kayyum allazi la yamutu abada ve defa'tu anna ankum şerra la havle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim Rabbimiz kitabından zikrinden yüz çevirmekten cümlemizi muhafaza eylesin bu ilim meclislerine yönelmek, ikbal etmek, buralarda okunan adet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri dinlemek için adım atmak Allah'ın dinine yönelmektir. Ve Allah-u Teala'nın zikrine teveccühdür. Bunun karşılığında dünyada da rahatlık, ve ahirette de çok büyük kolaylıklar vaat edilmiştir. Bunun aksine insanlar Kur'an'dan uzaklaşıyor, zikirden uzaklaşıyor hadisten, tefsirden fıkıhtan akaidten tasavvufden ve bunlardan bahseden bunlara davet eden alimlerden velilerden salihlerden yüz çeviriyorlar onun için Rabbimiz onlara tarlık sözü veriyor sıkıntı bunalım tehdidi yapıyor dünyada da ahirette de zarar ceval açıklıyor 13ün insan kalan ömründe Kısa bir hayat zaten geçiyor, bitti bitiyor. Ne tarafın adamı olmalı? Nereyi tercih etmeli? Sonsuz hayat, ebedi ahiret ya kazanılacak ya kaybedilecek. Arada dünyada da ne bunalımlar, ne huzursuzluklar, ne sıkıntılar var. Kur'an'dan yüz çeviren adamlar ne kadar paraları olsa, ne kadar meşhurlukları olsa, ne kadar dünyanın hemen imkanatı kendilerine ait olsa kalpleri sıkıntıda, bunalımda, içleri içlerine sığmıyor yani. Çoğu da intihar ediyor. Zenginlerin, artistlerin, meşhurlerin, efendim her türlü imkanların adamların çoğu huzur bulamıyor. Çünkü zikir yok. Huzur İslam'da, Kur'an'da, zikirde, ibadette, öbürü yeme ekmek bulamıyor fakat huzuru var. Mevla ile irtibatı var. Bir gece tecrüde kalktığı zaman Mevla'nın huzurunda yalvardığı zaman efendim Rabbi ile halvet olduğu zaman Mevlası ile baş başa kaldığı zaman o tadı, o zevki hiçbir şey vermiyor. Ondan daha tatlı bir şey yok. İbrahim İbn Adem Hazretler padişahlığı bıraktı, sarayları bıraktı, tacı tahtı bıraktı. Ne manevi haller kazandı, ne kadar huzur kazandı yani. Bak, Belk Sultanı İbrahim İbn Adem olsaydı kim anardı, kim tanırdı yani? Ta şuradan geçmiş bu kadar sene, 1300 sene, 1300 sene, 1250, 1300 sene ya! Hiç İbrahim İbn-i Edem dillerden düşüyor mu ya? Ya Ama bir padişah olsaydı, o onun gibi nice padişahlar geldiler geçtiler, esameleri okunmuyor. Çünkü neden? Ahiret sultanlarından oldu, orayı tercih etti. <gülüyor> Padişahlar bile şimdi bilseler benim ne huzurum var, ne makamım var. Kılıç kalkan benle savaşırlardı. O makamı benden almak için. Fakat şimdi beni görüyorlar, garip bir derviş kılığında. Ya diyorlar, bu niye padişahlığı bıraktı, niye? kendini bu zor duruma soktu diyorlar. Anlamıyorlar ama anlasalardı, ahireti bilselerdi ve şu anda bende olan huzuru, Mevla ile olan irtibatı biçelerdi, harp edip de benden bu makamı almak isterlerdi ama anlamıyorlar. Onun için bu yollar denenmiş, Allah tarafından, ulema-sulaha tarafından, Züh derbabı tarafından dünyaya soğuk duran, temayül göstermeyen Allah'ın adamları, bunları hep kitaplarda bizlere beyan etmişler. Bunların sözlerini, hallerini, kıssalarını, menkıbelerini okuduğumuz zaman görüyoruz ki, yani bunlar ne büyük e, hal hasıl etmişler. E bakıyoruz, Allah Allah, padişahlar, krallar, siyasetçiler, bilmem neler birbirinin aleyhine konuşmak, efendim, e, vurmak, kırmak, e, birbirle harp etmekle beraber dünyanın sonuna kadar geldik. Hiçbirine de dünya vefalı olmamış yani. Hiçbiri de dünyadan bir şey götürememiş. E, gözümüz görüyor bunu, bundan bize ne kalacak ya? Şu anda ölçsek bir şey yok. Üzerimizi başımızı soyacaklar, edecekler. Ne evimiz, ne eşyamız, ne cübbemiz, ne şalvarımız, ne efendim e, kitabımız, işte benim kendime göre konuşuyorum, ne tesbihimiz, ne sizin işte neyiniz, arabanız, an, e, marka saatiniz, marka telefonunuz, bilmem neyiniz, heves şey, hepsi burada kalacak. Hiçbiri senden gelmiyor ahirete. Onun için insan düşünmesi lazım. Evliya Allah öyle uyarıyorlardı, korkutuyorlardı. Bak dikkat et, gözüne pamukları koydukları zamanı düşün. Gözünün üstüne pamuğu koydukları günü düşün. Hiçbir şey değmez arkadaşlar ya, değmez ya. O kabir azabına, o mahşer sıkıntısına, o cehennem azabına düşmemek için insan her şeyini feda eder ya. Yarın ahirette sıkışınca, Evet الْمُجْرِمُ لَيَوْ يَفْتَدِي مِنْ bir وَيَمْوِيدٍ sorbeti vakib fasilati lati tuwi waman fil ardi jami'a ma yujikalla innaha lazazat alshawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fi aw'a neler buyuruyor azabı gördüğü zaman başını sıkıştığı zaman cehennem gürlediği zaman mahşerde kim kime kim kimi kurtaracak ya Allah Allah bütün peygamberler hesaba çekiliyor Peygamberler hesabına çekiliyor ya! daha حَوْلَ عَلَى قُوَّةَ اِلَّا Biz kimiz ya? Kendimizi Hazreti, Hoca, Hafız, Müslüman, Dindar falan zannediyoruz ahireti kazanmışız. Ne kazanmışız ya? En tehlikede biziz. Bu kadar bir şey biliyoruz bir şey yaptığımız yok. bu Süleyman Darâne Hazretleri, Evliya Allah'ın reislerindendir. Şam'da yatar, Dara diye ilçesi var. Şam'ın merkezine bağlı. İki kere ziyaret ettim. Belki de üç kere. Bu çok büyüktür ama. Velilerin en büyüklerinden. Ahmet İbn-i Ebil, Ebil Havari vardır. O da onun vekilidir, halifesidir. O da onun yanında yatar. Onlar en üst tabaka yani. En gerideki tabaka. Evliya Allah'ın en büyüklerinden. Ona Cüneyt Bağdadi'lerden bile eski yani. Diyor... Çok dua attım allah Teala, Şeyh Efendi'yi bir rüyada göreyim diyor. Yani Ebu Süleyman Darani, Onun şeyi çoktur, büyük hikmetli sözleri. Rüyamda bir sene sonra diyor, işte dua, dua, dua diyor, gördüm diyor. ''Ya muallim'' demiş. Muallim yani öğreten, bana Allah'ın yolunu öğreten demek istiyor. ''Ya muallim'' diyor. ''Mâ feale bikâ rabbikâ'' Rabbin sana ne muamele yaptı. Sen bu kadar gece gündüz ibadet, zikir, hiç yemez, içmez, Zirve yani, Beyazıt-Pestamiler ayarında belki daha büyük, çok yüksek seviyesi. internette girerseniz internetten, şurada, buralara, siz çok kitap baktığınız yok ama Google'lardan şuradan girseniz orada bulursunuz ne kadar büyük bir zat olduğunu. Ben de diyor, bekliyorum ki diyor, işte çok büyük ikram etti, şöyle yüksek makamlar ihsan etmez, çünkü makamı öyle hakikaten kazanır, kazanan bir insan. Dedi ki diyor, evladım dedi diyor, bir gün diyor bir odunluk yanından geçerken, yani bir odunlara rastladım, odunların oradan bir tane kıymık aldım. Yani o kıymık şu demek yani, kürdan gibi işte. Odundan kırılıyor böyle ince ucu. Artık onunla diyor, dişlerime, işte efendim, kürdan yerine, e, Arapçası halal, Kullandım mı, kullanmadım mı ondan da şüpheliyim diyor. Şu kadar bir şey diyor, bir odunluğun yandan aldım diyor. Bir sene oldu diyor, öleli bir sene olmuş. Rüyasında söylüyor, bir senedir onun hesabından yeni çıktım. Yeni çıktım diyor. Onu da kullandım mı, kullanmadım mı, o da kesin değil. Bir kıymık kıymık hesabından yeni çıktım. Ben dün gece bunu... Ben bunu okumuştum evvelce de, çok görüyorum da. Dün gece yine İmam-ı Nebevi'nin bustan Arif'in isimli var, onu bitiriyordum. Gecenin ikisini de düşünüyorum, ne uykum kalıyor, ne bir şeyim da Ey gidi Ahmet! ebedi kurtulamazsın dedim yani, ebedi kurtulamazsın. Ondan sonra da millet beni ziyarete geliyor, bir memnun Hacı efendiler, hoca efendiler. ''Ya diyorum Allah bizi affetsin, durumumuz çok kötü, ahiretimiz ne olacak?'' ''Hocam sen de böyle dersen.'' diyor. ''Ya deme böyle dedim, sen niye böyle söylüyorsun ya?'' ''Ben kimim yani?'' ''Ben böyle de esas, ben böyle demem lazım ama hepinizin de demesi lazım.'' Hiçbiriniz de, bilmiyorum hepiniz ben iyisiniz belki ama hiçbiriniz de Ebu Süleyman Darani'den de üst, iyi değilsiniz yani. O bir kıymıktan bir sene hesap veriyorsa biz zor çıkarız bu işin içinden. Çıkamayız ya! Biz çıkamayız arkadaşlar. Bizim keyif girmiş kafamıza bize. inkar ediliyor, emri bir mağruf yapan yok. Allah'ın dinine hakaret ediliyor, kimse bir şey diyen yok. Kur'an, sünneti inkar ediyor, kimse bir şey diyen yok. Dinde reform isteniyor, kimse bir şey diyen yok. Bana ne gitsin. Yiyim içiyim, tıkırım yerinde devam etsin, düzen bozulmasın. Ya nasıl düzen bozulmasın? Ebedi ahiret düzenin bozulacak mübarek adam. Biz Allah'ın dinini müdafaa etmezsek, bu millete bir hakkı, hayrı anlatmazsak, emri bir muharif yapmazsak. Zaten hiç tutar tarafımız yok da. Bu sefer toptan bela gelecek ve gelmek üzere. Gelmek üzere yani. Bu kadar haram, bu kadar günah, bu kadar şirk, bu kadar irtidat, bu kadar dinden dönme, bu kadar sapıklık, ilahiyatlarda, muhatiplerde, tefsir profesörleri, bilmem neleri, şunlarınları siyasetçileri, bürokratları vesairesi, herkes dini misket gibi oynuyor dinden ya. Sanki gidi bunların şey top yani din. Onu atıyor, ona atıyor da o helal, bu aram. Bu zaman da şey olmaz, bu zaman da bu olmaz. Ya yapmayın. Hiç olmazsa imanınızı kaybetmeyin. Hiç olmazsa Allah'ın dine iman edin kardeşim ya. Deyin ki ben günahkarım Allah ben affetsin. Bir de kalkıyor herkes. Ahkam keser ya. Yani ben o noktadan Allah bize acırsa acır. İmanımız tamdır elhamdülillah. Hiç şeratten, sünnetten bir şey inkar etmem elhamdülillah. Kıyamete kadar da yaşasam şerahçıyım elhamdülillah. Ama şeratçı kalmadı ya. Şerahçı kalmadı. Ne şerahı ya? Allah'ın ahkamı. Bu zaman da olur mu ya? E bunu diyorlarsa, millet de bunları dinliyorlarsa ve bunları normal görmeye başladılarsa e, bir anormallik başlamıştır. Bir anormallik var yani. Çünkü bunlar kabul edilmiyor. Bunun zerresini yaşan nuru söylediği zaman bütün Müslümanlar ayağa kalkıyordu. 28 Şubat'ta, yani şimdi adam diyordu Türkçe namaz olur, bilmem namaz üç vakit olur, bütün millet ayağa kalkıyordu. E şimdi adam diyor Mustafa Öztürkçük, öbürü çıkıyor, Kur'an'ın lafzı vahiy değil diyor. Adam her yerde konferanslar, şunlar bunlar, bizim Müslümanlar bunlarla görüşüyor, hacılar, hocalar, tarikatçılar falan bunlarla irtibatı olanlar var. La havle ve la kuvvete illa. Hayrettin Karaman kabir azabını inkar ediyor. Ahiretin efendim pencere açılmasını inkar ediyor. Ayet hadisleri inkar ediyor. Efendim bütün hepsi hocaların hocasıdır. Vardır bir bildiği diyor. Vardır bir bildiği diyor. Bunu diyen adam kendisi de efendinin adamıyım diyor. Ya bizim Efendi adam. Karısı çarşaflı adam söyledi bunu bana ya. Vardır bir bildiği diyor ya. Ayet hadis inkar ediyor diyorsun. Efendi Hazretleri telefon ediyor. Ya diyor bak bu adamlar yanlış, bu adamları dinlemeyin, yazdırmayın diyor. Bak bu cübbeli ne diyor diyor, bunu dinle diyor adama. Telefonu bana veriyor, ben adama anlatıyorum. Adam diyor ki adam o hocadır, bildiği vardır diyor ya. Ya ne Mahmud Efendi, ne Mehmet Zahid Efendi, ne Sami Efendi, bir de evliya, ulema, tanıyan kalmadı ya. Kalmadı. Herkes kendi kafasına bu gidişin sonu iyi değil. Maddi manevi bela gelecek. Ya İslam'a döneceğiz, tevbe edeceğiz? Bu çok şımardılar ya! Bu nedir bu ilahiyattaki profesörler? Şu, efendim, şu imahattaki hocalar, şunlar, bunlar... Bu ne açıklamalar, bu ne terbiyesizlikler ya! Müslümanların gazetelerinde yazıyorlar, Müslümanların televizyonlarında konuşuyorlar ya! Bir de konferanslara çağırıyorlar, bir de konferansları iptal edilince efendim cübbeli yaptırırlar. Ulan ne cübbeli yaptırırlar, benim haberim bile yok bir şeyden! Beni kim dinler ya? Beni kim dinler? Ha Müslümanlardan bazıları şikayet etmişler de Beyefendi şeymiş. Öbürü de bir otel varmış. Otelin sahibi demiş, o bana gelsin demiş Mustafa İslamoğlu bizim otel serbest istediği gibi ay sünnete, Kur'an'a inkar edebilir demiş yani. O da aramış, tamam program devam etmiş. Sorun yok. Memlekette her malın müşterisi var, herkesin sahibi var yani. Ama orada bir yer iptal etmiş, cübbeli yapacak. Ya kardeşim! Sen Kur'an'ı inkar edersen, ayetleri inkar edersen, mucizeleri inkar edersen bu millet ne yapsın ya? Tabii ki dinine sahip çıkacak ya. Bela mı gelsin? Taş mı yansın ya Kur'an'ı alenen inkar edilsin de? Bak ne buyuruyor Esra-i Teala? وَمَنَا رَضَانْ Kim benim zikrimden yüz çevirirse. Benim sohbete başladığım ilk ayet budur. Çocukluğumda. 11 bir yaşım. Belki de on hoca rahmetli o zaman vaaz ederdi. Biz de on yaşına daha işte, tabii biraz hafızlık bir şeyler etmiştim. Bu adleri ezberebiliyordum yani. Sekiz sayfayı ezbere biliyorum, her cüzden sekiz sayfa yani. Çünkü sonra yirmi yaşımda tamamladım, hafızlığı o zaman tamamlayamadım. Bu adleri bilirdim. Şey, çok, Arapça pek o zaman çok bilmem ama manayı tabii ezberliyordum hocalardan ezberlediğim için. bende de çıkarıyorlardı. On bir yaşımda, on iki yaşımda, on on bir yaşlarımda. Bak, kaç sene olmuş yani? 45 seneye yakın. 45 var. Ben bu âti okuyorum. Bu âti kelime çok net ve açık. Bu başladığımız şeye geri döndüğümüz zaman bundan daha sarih bir ifade bulamıyorum yine. Kim benim zikrimden yüz çevirirse. Yüz çevirmek ne demek? Böyle yapıyorsun yani. Arkanı dönüyorsun, gidiyorsun, itibar etmiyorsun demek. Zikrim ne demek? Zikir, Allah'ı hatırlamak demek. Benim zikrimden maksat, bütün tefsirlerde mana ne veriyor? Beni anlatan, tanıtan, hatırlatan ve bana davet eden kitabımdan. Birinci mana budur. Kur'an-ı bir adı da nedir? Zikirdir. bu Teâlbâ ve innehu lezikru leke veli kavmike ve sevfe tüselûn Habibim, şüphesiz bu Kur'an senin üçünde büyük zikirdir. Kavmin için, Kureyş için de büyük zikirdir. Bütün Müslümanlar için de zikirdir. Zikir öğüt demektir. Burada şeref demektir bu ayette. Özellikle tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kavmi Kureyş'e ve tabii, en evvel Araplara en büyük şeref oluyor. Ondan sonra bütün Müslümanlar olmakla beraber ilk vahyin kendisine nazil olduğu zata, sonra onun ehli beytine, sonra onun kabilesine, sonra onun kavmine, sonra bütün Müslümanlar olmak üzere hepimizin şerefi itibarımız Kur'an'dan gelmektedir. Zikirdir. Hâdâ zikir. Başka bir ad diyor. Bu zikirdir. Zikir ne demek? Öğüttür, nasihattir, hatırlatmadır, uyarıdır, anmaktır, andırmaktır. zekara maddesi bütün bu manalara muhtemildir. Vesevfetüs Elun. Ben bu itibarı, şerefi, Kur'an'ı size verdim ama yakında bundan suale çekileceksiniz. Ne amel ettiniz? İnandınız mı? Amel ettiniz mi? Bunu dünyaya hakim ettiniz mi? Edemedik. Niye edemediniz? Amel etmediniz de ondan. Amel etseydiniz bu sizi aziz ederdi. Çünkü geçmiş olanların hepsini aziz etti. Son misali Osmanlı ecdadımız. Dünyaya onlara hakim etti bu Kur'an. Bizi etmiyorsa, biz Kur'an'la amel etmiyoruz. Bitti. Hiç başka kalâmıcım yok. Bugün Müslümanların yaşadığı şu rezillik reva mıdır? Yemen'den Doğu Türkistan'a kadar her yer kanrevan içerisinde kavuruların, zalimlerin, kafirlerin, facirlerin işgali altını. Bir Türkiye'de biraz işte evetim işgalmiş işgal durumu gözükmüyor. Onu da denediler işte 15 Temmuz'da şunda bunda. Daha da planları, projeleri bitmiş değil kavuruların. Ama Türkiye'deki Müslümanlar da şerate, sünnete tam uymadığından e, bizim de burada itibarımız gün geçe her geçen gün azalıyor, imkanlarımız azalıyor. Hürriyetlerimiz azalıyor ve dünyanın gavuru bizi de artık ablukaya almış durumda. Ablukaya almış durumda. Arabı Yahudi'nin elinde, Acemi Yahudi'nin elinde. Yahudi arkadan planlarda kuruyor ve buraya da bir proje düşünüyor tabii. E şimdi bundan bizi ne kurtarır? Allah kurtarır Celle ye. Başka kimse kurtaramaz. E Allah ne buyuruyor? اِنَّا لَنَا سُرُوا رُسُولَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِنَا حَيَاتِ Peygamberlerimize de yemin ediyoruz, söz veriyoruz, yardım edeceğiz. İman edenlere de yardım edeceğiz. Felahiyatü dünya, dünya hayatında da destek vereceğiz. Ve mevkule şart, şahitlerin dikildiği mahşerde de onlara yardım edeceğiz. E niye yardım etmiyor? E niye yardım etmiyor? Ama şart koşuyor. Sana diyor ki mesela şuradan gel. Şimdi hükümet diyor ki efendim KOBİLERE bilmem neye şu kadar bir destek vereceğiz. İşte faizsizse alınabilir, ondan sonra. Yani destek veriyor, sen sonra onu ödüyorsun üç senede, şu kadar senede falan, falan bir Faiz maiz işine girmemeli, geri kalan da caiz. Destek alınır, ödenir. Ama sonra gidiyorsun oraya, al bana işte 500 bin lira destek şeyiniz var. E ne diyor sana? E diyor biz önüne gelene, sokaktan geçene demedik ki. Ne olacak? Evraklarını getir. Evraklarını getir, sigortaya borcum var, devlete borcum var, şuraya borcum var. Olmaz! Niye? E çünkü biz diyor bazı şartlar söyledik, öyle şartsız herkese veremeyiz. E Mevla buraya ben müminlere yardım edeceğim. E niye yardım etmiyor bize? E sen şimdi bu hatı okuyorsun da öbür hatı okumuyorsun? Altını okuyorsun da üstünü niye okumuyorsun? Öbür hatta ne diyor? يَا اِهَا الَّذ۪ينَ Ey iman etmiş kullar! İntesrullah yan asrığım. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Allah'a yardım, dinine yardım. Dostana yardım, peygamberlerine yardım, ulemasına yardım, evliyasına yardım. Dinine yardım, Kur'an'la, kitabına işte hafızlarına, işte hafızlar yetişsin, medreseler okusun, alimler yetişsin, din tebliğ olsun. Bu hususta destek et. Allah'ın dinine yardım nasıl olur? Allah haşa, cebine haşlı koyacağın hali yok, haşa. Allah bana yardım diyor ama bunu söylüyor. Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım edecek. Bütün dünya sallansa, her yer cel, cel olsa, maddi maneviyi de söylüyorum yani bunalımlar, buhranlar, insanlar, ne psikolojik sorunlar, işte ben deyim, uluslararası olaylar, oluyor da, oldu da, sizin ayaklarınızı, Şerahat Caddesi'nde sabit kılacak, hiç kaydırmayacak buyuruyor. Ben size söz veriyorum, herkes kaysa sizi kaydırmam. Ama Allah'a yardım ederseniz, şart. E sen şimdi bu şartı getirmeden meşrutu arıyorsun. Oysa Allah bize niye yardım etmiyor, Müslümanlar niye aziz olmuyor, Müslümanlar... E mübarek adam, sahabe-i Allah'ın dinine yardım etti, mallarını, canlarını feda etti, Allah da onları galip etti. Sahabe vefat etmeden, son sahabe vefat edene kadar dünya hakimiyetine girdi İslamiyetin yahu, son sahabe vefat edene kadar. Ne buyuruyor? Hadis-i şerifte sahite geçiyor. Benden sonra buyuruyor. Benim katıldığım harpler hep kazanıldı. Allah'ın yardımı geldi. Benden sonra sahabemin de katıldığı muharebeler hep kazanılacak der. Ondan sonra diyor sahabemden bir tanesi bile kalsa diyor veyahut da ee, bir ordunun içinde sahabeden bir kişi bile bulunsa herkes soracak diyor bu ordunun içinde Resulullah'a gören var mıdır sallallahu aleyhi ve sellem? Derler vardır. Tamam diyor. Bin kuvey maneviye gelecek, fetih müessel olacak buyuruyor. Ondan sonra e, tabi sahabe bitecek, tabi'in dönemi gelecek. Tabi'in döneminde işte İmam-ı Azam radıyallahu anh bile tabiîndir. Diğer üçleikler bile tam tabiin olamıyorlar yaşları itibarıyla. İmam-ı Azam'ın yaşı küçükken oldu. Birkaç sahabe gördüğü için, o dönem gelecek diyor, yine soracaklar, İslam ordularında, zaferlendi diyecekler ki Efendim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem köreni gören var mıdır? Kö sahabeyi gören var mıdır? Vardır denirse diyor, Bismillah ve billah, hemen zafer müessör olacak diyor. Ondan sonra öyle zaman gelecek diyor. Sahabeyi gören de kalmayacak. Tabi' tabinin tabakası gelecek diyor. Yine orduların içerisinde sorulacak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göreni göreni gören var mıdır diye. Yine bir tabiinden sonra tabiini gören, teba'u tabi tabi'inden bir zat olsa diyor. Bir zat olsa diyor. Efendim, misal orduda en hayırlı asır 3 asır işte. Yine Allah Teala'nın yardımı zaferi gelecek diyor. Onun hürmetine diyor. E şimdi böyle böyle geldi. Ondan sonra Osmanlı ecdadımıza kadar bu iş geldi. En son Osmanlı ecdadımızın zaferleri, galibiyetleri, cihan hakimiyetleri, 20 milyon efendim kilometreyi geçen sınırları, hüdütleri, bir harita var yani, aklının, aklının ermediği, gözünün yetmediği yerlere, hep oralara Adalet götürmüşler, düzen götürmüşler, alim götürmüşler, medeniyet götürmüşler, hanı, hamamını yapmışlar, taharetini yapmışlar, mescidini yapmışlar, tekkesini yapmışlar, medresesini yapmışlar, efendim hastanesini, şifahanesini yapmışlar, kuşların konacağı, su içeceği yalaklara kadar yapmışlar, kuşlara kadar ev yapmışlar. Bütün dünyaya adaletle hükmetmişler. Bütün dünya, Cezayir'e gidiyorsun onlar, Tunus'a gidiyorsun onlar, Sudan'a gidiyorsun onlar, Sudan'ın Sevakin Adası'na gidiyorsun onlar, Buradan Balkanlara gidiyorsun, oraya gidiyorsun, Efendim, Viyana'ya kadar dayanıyorsun, onlar. Nasıl yapmışlar bunu? E siz bana yardım ederseniz, ben size yardım edeceğim diyor. Sen hala diyorsun ki, Osmanlı Kuran'la şeriatla mı yönetiliyordu, doğru Müslüman mıydı, padişahlar şu muydu, bu muydu? Ya bunu anlamak için tarih okuma yok ki, zerre kadar aklın çalışsa, Allah'ın bu ayetine göre, siz Allah'a yardım ederseniz, Allah size yardım edecek. E ben müminlere yardım edeceğim. E bu adamlara da yardım ettiğine göre bütün dünya hakimiyetini verdiğine göre 650 sene devletlerini payidar ettiğine göre he Muitin İbn Arabi Hazretleri ta Osmanlı kurulmadan evvel bu müjdeyi verdi. asla Aslahat düvel Bade sahabe Devleti'l Osmaniyedir. Osmanlı'dan ne kadar evveldi? Ta Mevlana zamanı, Mevlana Celaleddin Rumi zamanı İbn-i Arabi Hazretleri Konya'ya gendi, ta İstanbul falan fethedilmemiş. Ta Konya'da, mübarek, bir daha Bursa fethedilmemiş. Ta o zaman Allah'ın bildirmesiyle, keşfiyle, kerametiyle söylüyor. Sahabeden sonra en düzgün devlet Osmanlı Devletidir diyor, sahabeden sonra. Yani bu kadar müjde verilmiş. Bizim ecdadımız, bunlar bizim atalarımız, bizim kıymetli büyüklerimiz. Yani şu toprakları bize emanet eden zevaat-ı kiram. Allah kabirlerini nur eylesin, ruhlarını şad eylesin. Osman Gazi, Orhan Gazi, işte bu mübarek zatlar, Murat Hudavendigâr, Şehit, bu bütün bu, bu bursa dolu ya o kıymetli zatlarla. Devleti bir daha kuran, şey işte Yıldırım Beyazıt Han, on sonra devlet karıştı gitti, bir daha kuran, Çelebi Hazretleri, bunlar hepsi o yeşil türbede yatan mübarek zat ya. Bunlar bunu, bu vatanları bize huzur üzere bıraktılar mı? Bütün... Maneviyatlarıyla beraber e şu geldiğimiz noktadaki rezilliğimize bak ya ne Kur'an'dan ne servar, ne şerat'tan, ne sünnetten, ne el sünnetten, ne namazdan, ne abdestten ya haramlar diz boyu itikat kalmamış Müslümanım diyen Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor ya ne illa billah nasıl olacak? E siz bana yardım ederseniz işte Mevla onlara yardım etti mi? Etti. Neyle? İnne Allah le yerfa'u bi hadhal kitabi aqwamen ve Allah bu kitap sayesinde bu Kur'an vesilesiyle bir takımlarını yüksek eder, bir takımlarını alçak eder. Şimdi en yakınını konuşuyoruz. Hiç uzağa gitmiyoruz. Allah bu Kur'an'a hürmet, tazim, ittiba, şeratın hükmü tatbik sayesinde ecdadımız Osmanlı'yı çok yüksek etti. Hiçbir İslam devletine, medeniyetine nasip olmadığı kadar dünya haritasını onlara ver. Kur'an terk edildi. İşte 150-200 senelik bir mazisi var bu işin. 150 senede hızlandı. İttihat su bu busu, Tanzimat Fermanı, Avrupa'dan şu geldi, bu geldi, bilmem ne. Sarık gitti, fes geldi, şalvar gitti, pantolon geldi, efendim işte sakal gitti, tıraş geldi. Ondan sonra efendim... Kıyafetler başladı, sarıklar baştan düşmeye başladı, on sonra kısalma başladı, küçülmeye başladı, ondan sonra inmeye başladı, ondan sonra efendim çarşaf gitti, manto geldi, şimdi manto gitti, döpyes geldi, döpyes gitti, minetek geldi, bikini fakada geldi zaten şu an. Yani kadın erkek birbirine girdi, karkaşa tokalaşmalar, başörtülü kadınlar yabancı erkeklerle sarılmalar. Tokalaşmaktan ne var? Kadın, erkek beraber çalışsın, ayrılın diyenler, aaa gericiler, yobazlar falan, bunu Müslümanlar söylemeye başladı. ha o zaman, gel aşağı, gel bere, Allah bu kitap sayesinde bir takımlarını da alçak eder. Şimdi niye dünyada hükmümüz yok? Niye höt dediğimiz bir sesimiz bir yerden duyulmuyor? Niye bir Suriye'yi sekiz senedir halledemedik? Niye bir PKK'yı 40 senedir halledemedik? Bir ışık çıktı şimdi, baş edemiyoruz. He? Sınırlarımız tehlike altında, devamlı sınırlarımızda hareket, operasyon devamlı. Ordumuz, askerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz orada. Seferber olmuş, Allah Mansur muzaffer eylese. Amin. Amin. Ama şimdi demek tehlike var. Niye beka sorunundan bahsediliyor? Devlet Bey devamlı beka sorunu, değil mi? Beka sorunu, beka sorunu, boşuna konuşulmuyor bunlar. Bunlar e, mutlaka manası olan lafızlar altı dolu lafızlar hiçbir şey altı boş değil bunların ama bu, o zaman kardeşim İslamiyetin hükümleri terk edilirse ama hakem manza Allah llafe Şbul fakır Allah'ın indirdiği Kur'an'ın vahyi dışında hükümler verilirse fakirlik yaygınlaşır fakirlik yaygınlaşıyor mu Ekonomi bozuldu. Şu işler bozuldu, şu bozuldu, bu bozuldu. E bozuldu. Çünkü Allah'ın indirdiğinin gayri ile hükmederlerse fakirlik yaygınlaşır. Ben mi söyledim bunu? Bu meşhur Lütfü Doğan hoca var. Daha da hayattadır. Allah selamet versin. Sahat afet edermiş. Erbakan hocamızın yanından ayrılmazdı. Eski Diyanet İşleri başka. Bir CHP'li Lütfü Doğan var. Onu sakın karıştırmayın ha. Allah muhafaza. Ha. Bu Erbakan hocamızın yanında bulunan bir Lütfü Doğan hocamız vardı. Hala da sağ. Benim evime de gelirdiler, Erbakan hocayla gelirdiler. O mübarek, her lemasından. Evliya desen de az değil. Yani, bu hadisi okurdu hep. Hep bu hadisi okurdu. Kamsun bir kamsin, beşe beş. E beş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beş işe, beş ceza. Ubeydu bu Hoca bulur musun hadisi tam? Kamsun bir kamsin. 5 suça 5 ceza Allah Teala otomatiğe bağlamış. 5e 5. Beş. Hatırımda kaldığı kadar. Ma ne gazal ka wahtun illa aleyhi ve duao. Kim Allah'a verdiği sözü bozarsa Elesh bir rabbiküm, rabbiniz ben değil miyim? Kalu <gülüyor> Tabii ki sensin Rabbimiz. Buyurulduğu noktada Şeriatını yaşayacağız, Kur'an'ı yaşayacağız, Habibine ittiba edeceğiz diye Müslüman olmanın şartı bu zaten Müslümansan, bunu söz veriyorsun. Ha, şimdi de kalübeladaki sözü üzere miyiz? Üzereyiz. Üzereyiz, dostlar arışverişte görsün, çok üzereyiz. İşte bir kavim ahdi ve sözü Allah'a verdiği sözünü toplum olarak bozarsa, ha toplumda bir kişi, üç kişi, beş kişi tolere edilir. Ama ekseriyet, Kur'an'dan sünnetten ayrıldığı zaman, soyutlandığı zaman, Allah onların başına düşmanlarını mutlaka musallat edecektir Bitti Bütün düşmanlar musallat oldu mu başımıza? Oldu Rusya oradan arkanı dönemiyorsun ya Döndüğün anda kırıştırıyor biriyle İran orada Hemen Pejak, Mejak PKK'ya vermiş yolu İran, İran var ya o ne PKK'cıdır o esas Esas PKK'cı olur peşak var orada, hiç onları armut gibi işte toplar hepsini serbest etmiş orada duruyor Suriye burada Nusayri Esed'in dinsiz kitapsız efendim şeyi ordusu Rusya destekli, İran destekli orada bir de IŞİD diye bir şey oraya cehennem köpekleri adı şerifte onu kurdurdu İngiliz Amerika, tamam bir de PYD bir de içimizde PDY miydi, o da ne paralel bir de PDY var YPG'yi YPG. YPG biliyorum ya Bir de FETÖ var FETÖ'de paralel devlet devamında PEDE'ye Ya ha, alfabete harf kalmadı ya O kadar örgüt çıktı ya Kardeşim Düşmanlar musallat edildi mi üzerimize Sebebi hikmeti ne E Cübbeli hoca değil herhalde ya <gülüyor> Cübbeli ne yapmış Günah kendine Allah'a verdiğim sözde iman sözünde duruyorum. Milletin çoğu iman sözünü de bozmuş. Adam diyor ki Rabbi diyorum. Bu asırda bu da olur mu diyor ya. Bunu Hacı Hoca söylüyor. Ben ateistlerden bahsetmiyorum. Ateist de ne söyleyeyim ya. Mürtet oldu milletin çoğu. Ha, Allah'a verdikleri sözü bozarsa bir kavim mutlaka Allah düşmanlarını musallat edecek. Velak. ''Ve ma feşâ fîmûl zînâ illâ feşâ fîmûl diye. Beşe beş. İkinci karar, hükmü ilahi. ilâhî. sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. İkinci karar, bir toplumda zina yaygınlaşırsa, zina, livata, lezbiyenlik, eşcinsellik, şu anda Avrupa Birliği kanunlarına uyum çerçevesinde eşcinsellik, tamamen serbest oldu. Duydunuz mu onu? Yani iş, bütün eşit olacak, şu olacak, bu olacak, şudur. Zaten eşit insanlar eşit ne ne diyorsun? Eşit değil demiyoruz da. Yani normal karşılanacak. Sorun orada. Normal karşılanacak. Hatta anası babası baskı yaparsa eşcinsel diye hükümet ele alacak. Efendim özel bir yerde korumaya alacak. Korumaya alacak ki o devam edebilsin o vaziyetine, ana babasının tepkisinden zarar görmesin diye. Yani Avrupa kanunları bunu teklif ediyor. Ne işimiz var bizim Avrupa kanunlarına? Ne hayrımızı istediler bugüne kadar? Az daha işgal ediyorlar bizi 15 Temmuz'da. Şimdi zina arttı. Zina, livata, eşcinsellik, homoseksuellik, bilmem ne, bunlar o kadar aleni hale geldi ki Deiş Ateş adamı çıkarıyor saatlerce erkek sevgilisinden anlatıyor ya adam ya bütün millete bir de cazip hale getiriliyor ya o kadar normal ya yani. o kadar normal. Şimdi zina zaten hacim hocayım diyenden kork yani. Hacim hocayım diyenden kork. Sene de iki ömrüye gidiyor uşkuruna sahip olamıyor. Yani nikah bu kadar kolay Allah İslam'da nikâhı bu kadar kolay etmiş, adam bir nikah akti yapmaya bile bir zinadan kurtalayım diye bile bir mesai sarf etmeden hiç Allah'ın razı veren, veren razı, rahat. Evet. E bu kadar zina, Efendi Hazretleri'den çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Bu kadar zina yaygınlaşırsa mutlaka ölüm yaygınlaşır. 5'e 3 oldu. 5'e 5'ten kaçı anlattım şimdi? He? Ne ikisi ya? Bir de geriden anlatım ya mübarek adam Başta ne dedim? Hayır İlk söylediğim ondan da evvel söyledim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezlerse Fakirlik yayılır Bir Ahdi bozarlarsa Sözleşmeyi Allah'a ne sözleşmeyi Düşman musallat edilir Üç he? Zina artarsa Ölüm çoğalır şu anda acayip yani. Cenazeye yetişmiyor ya. Bizim orada camiler hem etrafında sabahtan yani salahtan geçirmiyor. Bir sabah salasız yok. Bir sabah bazı gün 3-4 sala. Aynı ölüye değil ha, Farklı mahalleler. Aynı ölüye 4 saladan bahsetmiyorum. Ben onu anlıyorum hangi ölüye. Ya kardeşim ölen ölene. Bir de o sonra yaş ortalamaları. 50-60-40'a kadar düştü. Ani ölümler. Efendim, çünkü neden? Zina çoğalırsa ölüm çoğalacak. Şimdi etti, 3 etti, 4'ü söyleyeceğim. Hoca ben de yazdı da şimdi bakmıyorum, hafızamı bir kontrol edeyim bakayım. Çok senedir bu hadisi duymamışım. Şimdi 4'ü de bulalım, 5'te biraz direniriz. Bulamazsak kağıta bakacağız. وَلَا تَفَّفُ الْمِكْيَالَ mizan Tabii lafızlar farklı lafızları var padişah şerifin. Ben bir lafından söylüyorum. Ve la taffaful mikyale vel mizane illa ukhidu bis Ölçüde tartıda noksanlık, eksiklik yaparlar. Alırken fazla tartandan, satarken, verirken eksik tartandan, ölçerken, biçerken şimdi de adaletsizlik, işte rişvetler, efendim, ihaleye fesat karıştırmaklar, Adam kayırmaklar, hakkı olmayan adamı işe sokmaklar, hakkı olanı işten çıkartmaklar, vesaireler. Bunlar bunun altına giriyor yani. Ekonomik noktalarda insanlara maddi zararlar vermek, ölçüde tartıda noksanlık yaparlarsa, mutlaka kurak senelerle, kurak senelerle yakalanacaklar. Şimdi hiç de kuraklık yok. Ama halde, pazarda da hiç de ucuzluk yok. Nasıl oluyor? Ben bundan bir şey anlamadım. Siz nasıl anladınız mı? Ya çok fena yağmur sel gidiyor ya Bu kadar yağmur yağdığı zaman, Halbuki yağmur normal yağsa, mahsul çoğalacak. Yağmur yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor. Geliyor on senelik bir yere yağıyor. Ondan sonra Patatese vurdu. Öbüründe patlıcana vurdu, öbüründe bibere vurdu, öbüründe mandarnaya vurdu. Her dakika dom vuruyor, bir tarafa dom vuruyor. Bir tarafa yağmur, sel vuruyor. Bir tarafa hortum vuruyor. Allah Allah! Bu kadar hortum işleri yeni duyma. başladı. Adamları öldürdü bu sefer, hiç böyle bir hortumlar olmuyordu bu kadar. Vuruyor o yana, bu yana, şu yana. Ha. Şimdi kuraklık, kıtlık var. Fasulyeyi ithal ediyoruz, buğdayı ithal ediyoruz, nohutu ithal ediyoruz, mercimeği ithal ediyoruz, çekirdeği ithal ediyoruz, her şey ithal. E neden? Memlekette demek ki bunlar yeterli, yetişmiyor. Halbuki bu memleketin topraklarında Hollanda, Konya kadar. Hollanda, Konya kadar. Sırf Konya'yı abat etsek, bütün Türkiye'den aşip ihracat yapabiliriz. Konya'da da biliyorsunuz, oyuklar başladı böyle. Ne diyorlar ona? Tomruk, ne bir şey? O Obruk. Ana Başına gelsen dibi gözükmüyor. Öyle şey çöküyor, çöküyor, çöküyor, çöküyor. Bütün topraklar çökmüş tarlalar. Ama ne kadar derin biliyor musun? Apartmanlar altına alır. Ondan sonra göller, o göle bak kurmuş, yerinde yerler ösüyor. Kuşlar perişan, gölün suyu çekilmiş, kuş orada aç kalmış. Balık kalmamış. La <Lâ> havle ve la kuvvete illa Allah. Zahara'l fesadu fil barri ve'l bahri bima kesebet <nasi> İnsanların elleriyle işledikleri günahlar yüzünden karalarda denizlerde fesat zuhur etti. Karalarda denizlerde. Denizler kirlenmiş. Balık çeşitleri yok. Bir tane balık geldi. Aslan balığı mı, bilmem ne, balığı mı Ege Yak Denizi kurutacak şimdi. Bütün balıkları uyuyormuş, adama da değdiği zaman öldürücü zehir veriyor. Tipini de görsen hoş bir şey, az daha seveceğim diye elini almak istersin, sonra görürsün gününü. Arslan balığı diye bir şey çıktı şimdi, bütün haberler onları söylüyor. Karalarda, denizlerde fesat çıktı. Mevla Brugin neden oldu? İnsanların elleriyle istedikleri günahlar yüzünden oldu. Sen bir kadın erkek tokalaşmasını hafif görme. Kürek gibi elini uzatana kepçe gibi verme. Anladın mı? Mevla sana gözünü yum, elini çek buyuruyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ben hayatım boyunca bir kadına tokalaşmadım buyuruyor. Sen ne çıkar bundan? Bunlar iş değil ya. Gericilik yapmayın, yobazlık. Siz bize gerici yobaz demeye devam edin. Görüşürüz. Kırışırız. Ben onların yaptıkları günahların hepsinin azabını peşin tattırsam nefes aldırmam şu anda dünyada karınca bırakmam diyor. O kadar uğursuz amelleri var. Ama yaptıklarının bazısını tattıracağım diyor. Bazısını tattıracağım. Niye bazısını? Yine onlara uyanma payı vereceğim. Belki iman tazelerler, belki tevbe tecdid ederler, belki yoluma dönerler. Masiyeti terk ederler Ve وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bak, bazısını tattıracağım, çünkü hepsini tattırsam nefes alamaz. Bazısını tattıracağım, belki dönerler diye. Yine kurban olduğum neyi hedefliyor? Kullarının kendisine dönüp ahiretlerini ve dünyalarını kurtarmalarını istiyor. Ne bu Reshadüllah? Welanu diqannuhum min al-ğzabill-adenah, doun al-ğzabill-akbar, <gülüyor> doun <gülüyor> al-ğzabill-akbaril al وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Sadakallâhu'l-Azîm Biz en büyük azapları göstermeden önce, en yakın azaplarla, dünyada başlarına gelecek yakın azaplarla, Ölürken azaba düşmesin, kabirde azap çekmesin, mahşerde belayı bulmasın, sırattan cehenneme düşmesin diye yakın azaplar veriyoruz ki vereceğiz andolsun yemin ederim tattıracağız ki umulur ki dönerler diye. Hep dönmemizi bekliyor. Ama Rabbisinin ayetleri kendisine okunulup da Allah'ın ayetleriyle kendisine vaz edildiği öğüt verildiği halde Kulül mümin yuğdûnu min ebsârihim ve İnanan erkeklere şöyle gözlerini yumsunlar kadınlara bakmasınlar namuslarını korusunlar ve kulül müminât yuğdûnu min ebsârinne ve yahfuznâ furûcennâ İnanan kadınlar da gözlerini kapatsınlar diziler filmler o erkekler yakışıklı artistler bilmem neler bu ne iştirler ya Karısı kızı bunlar şey ediyor Gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Ayetleri Nur Suresi'nde beyan edildiği halde. Ve idhasel cumun nemeten feselune min ve rahicab. Peygamberimizin hanımları bile olsa, ananızdan ileri ananız da olsa, yani peygamberimizin hanımları bizim anamızdan ileri anamız. Nikah-ı ebediyarım. Yine de perde arkasından konuşun. Bak daha dün kitapta gördüm Hazreti Aşhanemizi ziyarete geldi sahabeden, tabiinden veyahut bazıları bir şeyler soracaklar. Hemen diyor Esdelet estaraha. Ne demek bu rivayette? Esdelet estaraha. Ayşe annemizin perdeleri vardı diyor. O perdeleri hemen sarkıttı aşağı diyor. Ben demedim mi size ki erkeklerin yüzünü göstermiyordu? E nasıl göstersen ayet var. Halbugergez'in annesi ama gösteremez. Bu ne iş şimdi? Perdelerini indirdi diyor. Ha, bu ayetleri okunuyor mu size? Okunuyor. Bunca ayet, şeriat, ayetleri okunuyor mu? Okunuyor. Kur'an'ın bütün hüküm okunuyor mu? Okunuyor. E bu zamanda bunlar olur mu Hoca Efendi? 20. asırdayız, 21. ye geçtik. Kadınlar, efendim, şimdi bu doktor oldu, profesör oldu, belediye başkanı oldu, bilmem, milletvekili oldu. Eee? E biz bu ayetleri bunlara nasıl anlatacağız? E benim sorunum mu? Benim sorunum değil ki Allah kullarına beyan etmiş kullar anlamaya çalışacak hikmetini. E şimdi bu ayetler okunuyor. O zaman ne olacak? E bu ayetleri değiştirelim. Biz bunları millete anlatmayalım. Allah Allah. Benim Rabbisinin ayetleri kendisine anlatılıp da sonra o ayetlerden yüz çevirenden daha zalim kim olabilir diyor. Secde suresi. Biz o suçlulardan intikam alıcılarız. Allah kelamı, biz ayetlerimizden yüz çeviren o mücrimlerden intikam alıcılarız. Allah'ın gazabı şedittir, şedittir arkadaşlar. Yani çok büyük intikam alır, çok büyük intikam alır. Onun için belki dönerler diye işte biraz pahalılık, ekonomi bozukluğu, işte benim kıtlıklar, pahalılıklar. Böyle gösteriyorum diyor ucundan, büyük azaplardan evvel, yakın azaplar gönderiyorum belki dönerler diye. Var mı dönen? Var mı kendini toparlayan? Var mı bunun sebebini soruşturan? Biz niye bu sıkıntılara düştük, Kur'an'dan yüz çevirdik diye bu hale geldik diyen bir kişi var mı tövbe eden? Yok, bir ben. Başıma bir bela geldiği zaman, ulan Ahmet yine ne sapıklık yaptın diyorum, Allah seni diyorum cezanı verdi diyorum, çabuk tevbe et diyorum, kendi kendime bir, bir mekanizma işletiyorum ben. Günahsız değilim, günahsız durmayınca belasız da kalmıyorsun işte. Ama bu dost tokadıdır, Allah sevdiğine bu belayı da veriyor. Neden? E tevbe etsin diyeceğim. Hiç de bela vermese o zaman sen tam gaz günahlarda cehenneme kadar gidersin. Ölüm gelir, sen hala tevbe bile edemezsin yani. En büyük tehlike, tevbesiz ölmek. E, herkese tövbe fırsatı verirler mi canım? Sana bu kadar ikaz gönderiyorlar ta, ne anlayacaksın? Bak, o, o ölçüyü tartıyı eksik ederler, ekonomide adaletsizlik ederler, birbirlerine maddi zarar ve ziyan vermeye başlarlar, benim ümmetim, kıtlıklarla yakalanırlar buyuruyor. Kıtlık zannedince, biz de zannediyoruz, kuraklık zannedince, yağmur yağmaması zannediyoruz. Halbuki ahir zamanda çok yağmurlar yağacak, bereketsiz olacak, yürü. Şimdi bu kadar yağmurlar yağdığı halde, barajlar dolduğu halde, elhamdülillah yine abdest, kusur, taharet suyumuz çıkıyor elhamdülillah. Bir de ondan da perişan olmuştuk bir zaman. Hadi elhamdülillah oradan rahatız da, e, geri kalan hiçbir pazara, çarşıya efendim ucuzluk olarak yağmurun yağmasından, mahsulün hasıl olmasından ucuzluk yansıması lazım. Bolluk olunca ucuzlar. Tersine yağmur yağdığı halde, fazla yağmur yağdığı halde tersine fiyatlar artıyor. Böyle bir şey görülmüş mü, böyle bir tersine döngü? Ama neden? Ölçüye riayet yok, tartıya riayet yok, aralarında adalet yok. Fırsat bulan öbürüne bindiriyor. Kim kimden ne sömüreceğim ondan istifadeye bakıyor. Ne rüşvet alırım, ne yalan derim, kandırırım, ne dolandırırım. Kaç kuruşluk bir menfaat edeyim diye yalan yere yemin etmek, yalan konuşmak. E bu nedir? Mutlaka yakalanacaklar buyuruyor. Şimdi ne kaldı bakayım? Bir tane kaldı. Kağıttan bakacağım, biliyorum ben de şimdi. Kafayı biraz zorlayalım dedikten mübarek adam. Şimdi siz de ne kadar acelecisiniz ya. Bunlar biraz belki bulurdum da, bunlar aceleci yani cemaat-ı Onun için cemaat-ı de sizsiniz tabii ki de. E ee? Evet. O beşincisi de meşhur zaten ikincinin için yazımının kaynağı neymiş Hadis-i Şerif'in. Et-Taberani Mucemül Kebir. İmam Taberani büyük müaddistir. Duydunuz adını değil mi? İmam Taberani. Bunların adını duyun. Bunların faydası var size. O artistlerin, sporcuların, şarkıcıların, zurnacıların hiç faydası yok size. Taberani. Hadis-i Şerif nerede geçiyor? Taberani'de geçiyor. Dediğim mi? Bir havan olur ya. Millet de bir bakar, ''Vay anasını seni muaddis'' falan zannederler. <gülüyor> Çünkü ucuzladı bu işler artık. Bir taberani dediğin zaman hemen spiker müpiker, aman hocam'' demeye başlar yani taberani dediği zaman. Halbuki <gülüyor> yani ama o kadar bir şeyler söyleyin yani. Taberani, kaç kitabı var, çok kitabı var. E, ama mesela ben size dört tane söyleyeyim. Bir hava atarsınız. el mûce kebir Siz Osmanlıca söyleyin, Arapça ''el-mel'' size zor geliyor, mûce kebir deyin. Sonra bir de mucemu Sagir var. Bir de mucemu Evsat var. Sagir'i bir cilt diye hatırlıyorum. Evsat'ı 12 cilt, Kebir'i 25 cilt, 5 de kayıp. Hala yazması bulunamadı. 500'ü de dünyada kayıp. Belki bir tanesi dandan tane sonradan bir buldular bir yazmalarda falan bütün dünya araştırılıyor falan ama işte bazıları kayboluyor. 25 cilt şu anda elimizde mevcut. Belki de 27'ye çıktı, iki daha bulundu gibi hatırlıyorum. Bu bir de Kitab-ı Duası var. Yani toplasan o bir cilt dedi ama onu tahkikli bastılar. Üç cilt oda. Kitab-ı Du'a, Taberâni. Şimdi bu hadis nerede varmış? Taberâni, Murcemi, Kebir. Efendim rakam, hadisleri rakamlamışlar yani. Kaçıncı hadis bu? 10.992. 10.992. Efendim. 11'e 45 olması lazım. Burada cildi 45 değil mi? 45 cilt olamayacağına göre 11'e 45. Yani 11. cildin 45. sayfasında bu hadis-i şerif geçiyor. 5'inci neymiş? 5'inci en çok bildiğim bir şeydi. Hatta Mesnevi'den beytini okuyordum onun efendi Hazretlerinden nakten. Neydi? Efendim, <gülüyor> <gülüyor> Ebru berne ayet beymen ayzekat. Ez zina üftet ve ba ender cihat. Efendi o beyti orada okurdu. Bu hadis-i şerif içerisinde ve la mena'u zekate zekat vermeyi keserlerse engellerlerse illahu bi'an umul. Katru mutlaka yağmurları kesilecek. Şimdi yağmurları mutlaka kesilecek demek zekat vermek tamamen terk edilmediğinde yine zekat verenlerin hürmetine yağmurlarımız yağıyor elhamdülillah. Ama eski yağmurlardaki bereket asla zuhur Etmiyor. Etmiyor çünkü neden? Zekatta da çok büyük gerileme var, noksallaştırma var, hile şeriyeler var, zekat vermemek için bahaneler, çareler arayanlar var, üretenler var, öbürleri zaten alenen vermiyorum diyor ya. O zaten onu konuşmuyor. Verende de ne var? Biraz hile-i beraber, işte sene dolmadan birine devre diyor. Sana verdim diyor hanımına veriyor. Sonra ondan bir daha sene dolunca bir daha alıyor. Her sene böyle o 12 ay dolmadan şey diye zekat düşmesin falan bir şeyler yapıyorlar. Efendim veya işte geçmez bir malı veriyor. Eski elinde kalmışı zekata sayıyor. Bir şeyler bir şeyler. Mevla bunları görmüyor mu? Görüyor. Bu da tabii bereketsizliği tetikliyor. Ama yine de genel manada zekat ümmetten tamamen kalkmadı elhamdülillah. Ee, tabii namaz kılan, yani en fazla ibadet için, ibadetlerde en fazla oruç. En fazla yine Müslümanlarda riayet edilen farzlarda ne var? Oruç oranı yüksektir. Çünkü oruç kılanların çoğu namaz kılmaz yani. Çoğu demeyeyim, yarıdan fazlası kılmaz yani. Yine çoğu oluyor işte, yarıdan fazla oruç. Aynı lafa geldik. Oruç tutanları çoğu yarıdan fazla, şey mi? Oruç e, yine çok tutuluyor. Neden? E, oruçta tasarruf da var, ekonomik kriz de var. Şimdi bu sene oruç çok tutarlar. Bence bayağı tutarlar yani. Ondan sonra tabii 20-30 lira cebek alıyor en azından o 40 lira. Şimdi oruç fazla şey oluyor. Ondan sonra namaz oranı gelebilir. Çünkü namaz bedava. Bedava olduğu için orada şey oluyor. Namaz farz olanları konuşuyoruz. Zekat farz olanları, orantıyı konuşuyoruz. Müslümanlardan namaz farz olan hepsine farz. Çocuk değilse, deli değilse, hayızlı değilse, nifasta değilse. Değil mi? Hepsine farz, Müslüman'ım diyen hepsine farz. Bu orana baktığın zaman namazda çok düşüyor geliyor yani, yüzde beş, yüzde on nedir? Farz olan içinde o çok az oluyor. Ezekat farziyeti çok daha düşük tabii ki, çünkü zengin nisaba malik olma şeyi var ama onda da nispet nisbiyet var yani, orantıya bakıyorsun, kaçta kaç meselesi. Ezekat paraya dayandığından o daha da düşüyor. E, dolayısıyla beşe beş, beş günaha Beş ceza Peşi ile kesilmiş Bu cezaları Mevla buyuruyor Hemen adresinize gönderirim Bu suçlardan birini yaparsanız Cezanızı hemen ne yaparım Takdir ederim Ve hiç tehir etmeden peşim bir ceza olarak Dünyada bunları tattırırım Bak bunların hepsi dünyada Düşmanın musallatlığı Ondan sonra efendim fakirlik Ondan sonra kuraklık, ondan sonra yani kuraklık derken pahalılık diyelim ona, ürünsüzlük. Ondan sonra da yağmursuzluk, kuraklık. Bu dördü. Bir tanesi sadece dünyadan işi bitiriyor. Allah'ın dininin hükümleriyle hükmetmezler de, İsviçre'den, İtalya'dan, oradan, buradan, hangi gavurdan toplayıp derlediklerini yeni olarak A, efendim, ilerici olarak değerlendirip, Kur'an'ı gerici kabul ederek terk ederlerse, o zaman da ne buyuruyor? Efendim, yok, onda fakirlik yaygınlaşır, buyuruyor. Zina yaygınlaşırsa ölüm artar, diyor. Bir tek zinadaki meselede ne yok? Zinada topluma bir ders var, topluma bir ibret var, ama adamın kendisine direkt ölüm geliyor. Artık Laz'ın idama götürülürken son sözünü dediklerinde bu da bana bir tecrübe oldu demesi gibi. Artık onun dünyada terbiyesi yakın azabı tattıracağız. Belki dönerler diye onun dönmesine artık pay kalmıyor çünkü ölümü çabuklaştırılıyor. Ölüm geldikten sonra dönme ihtimali de kalmıyor. Bir tek bunda bu zina gibi fuhuş amellerinde e, ölüm gelmesi çok büyük tehlike arz ediyor çünkü burada tevbe de nasip olmayabilir, dönüşte nasip olmayabilir. Ve zaten senin ahirete gittikten sonra da bu işleri düzeltme imkanın kalmıyor. Onun için bu çok tehlike. Öbürlerinde yine biraz insan, ya bu neden böyle oldu deyip belki düşünür ama ölüm geldi mi neyi düşüneceksin daha? Hepsine birden tevbe istiğfar etmek lazım görüyor. Kim benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse, bak şimdi başa geldik ayet-i kerimenin, فَيْنَلَوْ <gülüyor> مَعِيشَةً ظَنْكًا ona dünyada dar ve bunalımlı ve sıkıntılı bir hayat yaşattıracağım. Çok dar. Kabına sığmayacak. İçi içine sığmayacak. Ruhi bunalımlardan kurtulamayacak. Geçimi dar olacak. Maişet geçim demek. Türkçeleşmiş. Türkçede siz ne diyorsun Maişetim dar, geniş. Eskiler kullanıyordu maişet. Maişeten geçim demek. Hayat yaşantısı. Banka Dar. Neden Kur'an'dan yüz çevirdim? Zikirden yüz çevir. Bu dünyada bu, ahiretteki başka, ahiretteki önünde geliyor. Bu dünyada bu darlığı tattıracağım diyor. Şimdi Kur'an'dan yüz çevirmek, ne demek ya? Kim Kur'an'dan yüz çeviriyor? E şimdi Kur'an, Allah'ın zikrine damet ediyor. Zikir, Allah'ı hatırlamaktan ibarettir. Allah'ını hatırlayan, O'nun yüce makamını düşünen, ahiret muhasebesini düşünen, bu dünyanın faniliğini bilen, Kur'an'ın ayetleri muhaceyesinde hareket eden adam, bu kadar ya ameli de bıraktık. Bu ayetler bu zamanda olur mu der mi ya? Bu ayetin hükmü bu zamanda geçmez. Bunu değiştirmek lazım dediğin zaman bu yüz çevirmenin dikalası ya, daniskası ya. Bu ne yüz çevirmesi bu? Kafirlik ya. Bu kafirlik. Amel etmemek günahkarlık. E bu, bu değişmesi lazım demek. Kafirlik, mürtettik. E bunun hepsi de var mı bu zamanda? Var. Hepsi de var. E toplum olarak da artıyor bunların oranları, sayılar çok. E çünkü ilahiyattaki hocalar böyle konuştuğu zaman, millet dedi ki, e bu da hoca, bu da tefsir profesörü, bu da hadis profesörü, sen bu adamdan iyi mi biliyorsun? E bu adam diyorsa ki, bu ayetin değişmesi lazım demek böyle şeyler olabiliyor. Adam da onu zannediyor. Bu sefer milleti de gavur olması kolaylaşıyor. Eskiden böyle diyen olmadığı için, aman ya Kur'an değişir mi? E şimdi ya, durumuna göre hareket edebilirsin. Fetvalar buna göre çıkıyor. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, dünya hayatını ona dar edeceğim, zindan edeceğim diyor. Bunalım, bunalım, bunalım. Zengininde de huzur yok, fakirinde de huzur yok. Sağlamında da huzur yok, hastasında da huzur yok, gencinde de mutluluk yok, yaşlısında da saadet yok. E, yani siz biraz huzurluysanız, bilin ki evinizde, ocağınızda Kur'an, sünnet işlendiği için, zikir yapıldığı için, Allah'ın rızasını getiren ameller kesbettiğiniz için size biraz huzur var. Siz biliyor musunuz, namazsız, abdestsiz, zikirsiz, sabah namazında kalkılmayan, namaz kılınmayan, abdest alınmayan, bazılarında gusül bile edilmeyen, bu kadar evler ocaklarda ne sıkıntı ve bunalımlar var, siz onları biliyor musunuz? Bilemezsiniz, Allah da bildirmesin, size onu tattırmasın. Çünkü, o darlığı siz çekmediniz, İslam'ın genişliğiyle ferahlandınız elhamdülillah. Ben de öyle, öyle bir ailede doğdum, büyüdüm, öyle büyüklerimin yanında büyüdüm. O bunalımı, Allah muhafaza, o zındıklık bunalımını, o küfür ve şirk zulümatını, o nifak, münafıklık, takiye, efendim, sahtekarlık, Müslüman gibi görünüp içinden başka pazarlık, karanlıklarından nasip almadım elhamdülillah. On de bir huzurum var, bir huzurum var. Her yerde o huzuru bulabiliyorsun. Niçin? Allah ile beraber olabildiğin için. Hapiste de kaldım, tek de kaldım, yedi ay kimsesiz de kaldım. Efendim, ne bunalımlarda da kaldım, ne tehlikeli mahkemeler altında her an bekliyorum bir idamımı bile beklediğim günler oldu ama huzurumu kaçırmadım. Çünkü Allah'ım var. Hâşbünallâhü ve vekil. Zikrim var, fikrim var, Kur'anım var, dersim var, kitabım var. Ha, hapishaneden şu kadar mektup yazdım size. 900 sayfa. Öbür kitapların sayfasına vurursan 1200-1300 eder. Uzun sayfa, çok uzun. Kusur sayfa. İçinde binlerce ayet, hadis ve ilim var. Görülmemiş ilimler. Nereden yazdım onları? Kitabım da yoktu yanımda. Kitaplarım da yoktu. Allah'ın bana verdiği ilimlerden yazdım. Okuyan yok ayrı dava. E neden? E işim var. Bir Müslümana yine oradan faydam olsun. Diye ona uğraşıyorum. E şimdi ben niye mutsuz olayım? Niye huzursuz olayım? Allah benden razıysa ne gam var? Öyle mi? Yani biz Allah'a için soracağız. Celle işimizi derdimizi ona arz edeceğiz. Hudâ dârem, çıkam dârem demiş. Allah derim, gam yok derim diyor. He? Allah pespaki heves. Allah yeter, geri kalanı. Fuzuli heves. Allah yeter. Biz Allah'a güvendik. E şimdi bu huzuru bulabiliyor muyuz? Valla dara düşünce insan Allah'a daha sığınası geliyor. Böyle rahat zamanda biraz daha gevşeklikler hasıl oluyor. O da bir tehlike bir şey. O da bir tehlike bir şey. Onun için Mevla'dan tabii darlık da istenmez ama Ya Rabbi afiyetle bizi Fabrika ayarlarımıza döndür Ya Rabbel Alemin'dir. Afiyetle. Bela vermeden bizi eski huzurlu günlerimize döndür Ya Rab. Kur'an şeriat sünnet için mücadele verdiğimiz günlere döndür Ya Rab. Bu darmadağınık bir genişlik rahatlık içerisine İslam şeriat şuuru kalmamış vaziyette bu ortamdan kurtar bizi Ya Rabbel Alemin. Bu nedir ya? Kur'an'dan yüz çevirmenin tam ortasındayız yani. Hiç Kur'an bir şey kalmadı. E bir de esas ateist teist bilmem neist ondan bahsetmiyoruz bak bahsettiğimiz kesimler namazlı abdestli müslüman ana baban çocuğu hacı ocanım bunların bir kısmı da tarikatım var zannediyor ya ne tarikatı harikatı? çoğu tarikatlar şu anda bitmiş şey efendiler gitmiş halifeleri kalmamış ondan sonra efendim işi idare eden abiler gelmiş abilerle ablalarla da yürümüyor e ondan sonra sohbet yok, zikir yok, ilim yok, hikmet yok. ve onlar da şuursuzlaşmış. Bakıyorsun, adam tarikat ermabiyim diyor. Hocasının şeyhinin aleyhine konuştuğun zaman ayağa kalkıyor. Şeriatın aleyhine konuşsan idare eder diyor. Ya şeriatsız tarikat mı olur senin? Ben ne yapayım tasavvufunu ya? E çünkü neden? Ne buyuruyor? Hısmat-ı Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Şimdi baksana! Kaç sene evvel söylüyor bunu. 200 sene. Neydi? Sene 1271, 1270. Ne ediyor? Yani 170 sene mi diyor? He? 40 buradan var, 30 oradan var. 180 ediyor. Yok 40, 50, 60, 70. 170 küsur sene evvel söylüyor bunu. Sene 1271 idi Muharrem'den tarihi gün 11'iydi. Geceydi gönülde dert biridi dediler gel aziz hakka gidelim cemali hakka mahale seyredelim. Dedim ben yan yawy ettim fıranı şiirle bilmem efsah lisanı. Murad ancak Muradullah dediler hataadan hıfseder Allah dediler. Gece manevi meleklerden heyet geliyor. İsmet Garibullah büyük şeyhmemde azzenene dedi ben şiir bilmem dedim diyor ben yan dedim diyor. Yan nerede şimdi? He? Yunanistan'da değil ya. Makedonya nerede? Bakın işte şey. Tam Yunanistan'da olduğunda düşünmem biz şeye gittik ki, Kosova tarafına oralarda. Kosova neresi? Ama belki o yan yan Yunanistan tarafında kalabilir bilmiyorum. Kosova'ya gittiğimiz oraya yakındı yani. Ben yan yalıyım dedim diyor. Arnavut İsmet Galibullah Hazretleri Arnavut. Onun için efendi Mahmut Efendi Hazretleri Arnavutları çok sever. Niçin? Şeyhimiz, büyük şeyhimiz Arnavut olduğu için. Gürcüleri çok sever, Alaydar efendi askalı Gürcülerden olduğu için. Anladın mı? Yunanistan'da mıymış şu an? Evet, o zaman hep Osmanlı'da olduğu için ben eski haritalarda kaldım, anlıyor musun? Memalik-i Mahruse-i Şahane'de, hepsi bizim ya, onun için sorun yok. Efendim, Yunanistan'daymış şimdi, Allah'ım. Yeniden Müslümanların eline geçirsin allah Teala. Çünkü oralar, Osmanlı'nın yurdu, Müslümanların yurdu, bak İsmet Garibullah oradan gitmiş. Yetişmiş Mekke'ye gitmiş. Mekke'de şeyhini bulmuş Abdullah el-Mekki Hazretleri. Ben yan yalayım dedim diyor. Hoca değilim. Yani alim tabii de öyle dedim diyor. O gelen mübarekiyet ediyor. Ben şiir bilmem. Fasih lügat bilmem. Siz bana diyorsunuz ki şiirle beraber Risale-i Kutsiye diye bir kitap yazacaksın. Düz yazmayı da bıraktık. Şiirle kafiyeyle yazacaksın. Ben bilmem ki dedim diyor. Onlar da dediler, murad ancak Allah'ın muradıdır. Allah ne dilerse o olur. Allah seni hatadan koruyacak. Al kağıdı kalemi eline karışma, derdi Hurşit Efendi rahmetli. Al kağıdı kalemi eline karışma. Yani ne demek? Sen bir al bakalım, daha karışma dediler. Kağıdı kalemi aldım diyor. Kalem aktı gitti diyor. Kalem aktı gitti diyor. Kaç beyt? Tübü kaç beyt hocam? O şeyde bilmiyorum bilgisi var mı? Beyt numaralandırıldıysa çıkar Evet, kaç sayfa yani? Kocaman böyle. Risale-i Kutsiye, oku oku ilimleri bitmez. Alimler çözemiyor şimdi ya. Öyle ilimler yazdırdım evla. Bak bin 170 kütür sene evvel. Ne diyor? Şimdi dünyada fesat çıktı diyor. Yaşım diye bir fesat koptu cihanda. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Eğer alim, eğer Âbid bu şanda, Ya şimdi bir fesat koptuğu cihanda, havayı i nefse daldığı nas bu anda, hadis, tefsir, fıkıh kaldığı nihanda, Eger alim, eger Âbid bu şanda, Bu nâs'tan uzlet et Hakk'a gidelim, cemali i bâkemal'e seyredelim, diyor. Şimdi, 170 sene evvel, ben size daha ne dedim demin, 150-170 bilmem ne bu işlerin karıştığı dedim, bak! Şu anda diyor, dünyada fesat çıktı diyor. Ayet-i Kerime ne diyordu? Karalarda, denizlerde fesat çıktı. Fesat ne demek? Bozgunluk. Meyveler bozuldu, ürünler bozuldu, rızıklar bozuldu, kede ürünler çık diyor bak, tohumlar bozuldu, sebzeler, meyvelerde tat kalmadı, denizlerde efendim renk kalmadı. Denizden dibi gözüküyordu ben çocukken ya. Ben 45 sene, 50 sene evvel, 3-4-5 yaşlarımda ben, denizlerin dibi gözüküyordu, mis gibiydi. Kumburgaz'da köye gidiyorduk babamla, köyde orada bir evimiz vardı, 45 sene evvel falan. Denizlerin dipleri böyle, gidebildiğin kadar dibini görüyorduk. Şimdi git de bak, Haliç'ten beter oldu. E şimdi nedir bu ya? Karalar, denizler bozuldu. O 170 sene evvel, her yer bozuldu. Şimdi buzullar örüyor. Oradan sular basıyor, oradan iklimler değişti, şimdi hepten küresel ısınma, bilmem ne. Acayip bir şey ya. Yazın kışa dönüyor, kışın yaza dönüyor, kışın ortasında güneş açıyor, acayip, acayip sıcaklık oluyor. Ne haller zuhur etti, görmüyor musunuz? Hepten yanaşıyor yani, yanaştıkça yanaşıyor. Karalarda, denizlerde fesat çıktı. E şimdi diyor, fesat çıktı diyor ki o zamanlar Osmanlı'nın son dönemleri diyelim. Son dönemleri, ama Sultan Abdülmecit Han dönemi, demek eskiyi bildikleri için onlar da geriyi biliyorlar. Ben nasıl şimdi 40 sene evveli, 30 sene evveli düşününce, lan memleket ne hale geldi diyorum. Şimdi burada da 15 yaşında bir yavrumuz da diyor ki, bu hocada neden bahsediyor, memleketin durumu çok iyi, internet de çıktı diyor, her dakika her yere girip çıkabiliyorum diyor yani. O da ondan bahsediyor, ben ona başka bir şeyden bahsediyorum halbuki. O bizim yaşadığımız mutluluğu yaşayamadı, o huzuru bulamadı. Ki ben de yaşım çok değil, benim babam bir anlatsın gerisini. E dedem anlatıyordu ondan gerisini. E şimdi bakıyorum ben onları dinledikten sonra, çok da yaşlılarla oturdum kalktım. E şimdi bir duruma bakıyorum, hele Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah. Bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete diyorum, hiç durum berbat diyorum. Patladık patladık, patlayacağız yani. Her taraf şey oldu ya. Tehlike oldu. Ne çocuk yetiştirebiliyorsun, ne kızını koruyabileceksin, ne oğlunu koruyabiliyorsun, ne, ne birinin imanını kurtarabilecek, acayip bir durumda. Kim kimi zehirledi belli değil. Ya nasıl takip edeceksin? Cep telefonunda bütün dünya ile ulaşıyor ya. 443 beyt. Bak 443 beyt mübarek yazmış. Şu ilimlere bak şurada. Şimdi fesat koptu diyor. Şimdi görse ne derdi? Aman ya Rabbi derdi. Efsedül fesat derdi ya. Bundan büyük fesat olamaz. Siz ne biçim yaşıyorsunuz burada? Gelin aşağı derdi ya. E tabi, e, Şu anda altı mı hayırlı üstü mü hayırlı? Yani hadis-i şerife baktığın zaman altı mı hayırlı üstü mü hayırlı? Ya yani işte ibadetini yapana, huzur İslam'a hizmet edene üstü hayırlı. Ama genel manada ne durum var? اِذَا كَانَتْ اُمَّرَاوْكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَاَمْرُكُمْ شُورًا بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ بَطْلِهَا Ne buyuruyor? Bu hadis-i şerif bulabilir misin hocam bir kaynağını? Ben sanki muhtarlı hadiste görmüştüm. Emirleriniz, yöneticileriniz seçme içinizde en hayırlılarınız olursa. Sizi yönetenler sizin en hayırlılarınız olursa. E şimdi bakıyorsun. Hazret o zamanın en hayırlısı. Dört halife en hayırlısı. Ömer İbn Abdülaziz en hayırlısı. E sonra Hz. Muhabbet sahabe olduğu için en hayırlısı, sahabe olmayandan hayırlı. Bakıyorsun böyle geliyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Abbasilerde en hayırlılar başta kalıyor mu? Kalamıyor. Emevilerde de kalamıyor. Abbasilerde de kalamıyor. Öyle öyle geliyor. Bak sonra da Osmanlı'da çok mübarek adamlar geliyor. Mesela şimdi 1. Abdülhamit, 1. Abdülhamit Han Hazretleri Evliyaullah'ın reisi ya. Bu kadar evliya gelmiş, Efendimiz'e yazdığı şiir Hücre-i Şerife'nin, Ravza'nın üstüne yazılmayı hak etmiş. Allah ona nasip etmiş bu kadar, 1400 senede bir âlimin oraya yazısı yok. Birinci Abdülhamid, ikinci değil, bak bakıyorsun, e tabi bakıyorsun, birinci Abdülhamid'in belki de zamanında ondan kaydısı yok yani. O kadar mübarek evliya, Sofu Beyazıt diyorsun evliya, Fatih diyorsun evliya, Yavuz diyorsun evliya, Kanunu diyorsun evliya, Adamlar saray o kadar saray imkanları genişlikleri evlendi oturmamışlar hanımlarıyla efendim e, zevk alamamışlar lezzetlenememişler at sırtında cihat için Allah'ın dinini dünyaya hakim etmek için hep e, Fatih Sultan İzmir'de gitti Gebze tarafında yolda Roma ifet edeyim derken Kanuni orada değil mi yolda Murat Hoca gel Kosova'da bunları hep bakıyorsun hepsi şehit hepsi gazi Yani yine diyorum, geçmişe nispetle Osmanlılar'da kalite daha yükselmiş. Yöneticileriniz en hayırlılarınız olursa, zenginleriniz en cömertleriniz olursa, işleriniz, kararlarınız aranızda istişareyle alınırsa, istişare kimle yapılacak? İstişare kimle yapılacak? Yani bu memleketin menfaatleri, salahı, düzelmesi, bu toplumun, bu insanlığın hidayeti, için danışılacak. Kime danışılacak? Zikir eline sorun diyor. Tiyatrocuları toplayın demiyor ki. Sinemacıları toplayın demiyor ki. Ha, mimarla ilgili bir konu olur. Mimarlarla danışırsın. Değil mi? Yol köprüne ilgili olur. Mühendisten danışırsın. Ekonomiyle ilgili olur. Tarlacı, çaracı, ziraat odaları, bilmem ne. Öyle mi? Değil. değil mi? Her şeyin ehli var. İstişareli olursa. O zaman diyor, yerin üstünde kalmanız, size altına gitmenizden daha hayırlıdır, yaşamanızda hayır var, buyuruyor. اَذَا اَكَانَتُمْ عَرَاكُمْ شِرَارَكُمْ Yöneticileriniz en şerlilerinizden seçilirse وَغْنِيَاكُمْ بُخَلَاكُمْ Zenginleriniz en cimrileriniz olursa ve لَا نِسَاكُمْ Yönetiminizin işleri, ipleriniz kadınların eline kaldıysa فَبَطْنُوْلَرْدِ قَيْرُ لَكُمْ Şaban dedemin dediği gibi, örtöleyim dedi yani, <gülüyor> örtöleyim demiş. Yerin altı size üstünden hayırlı olur buyuruyor. E şimdi biz bakacağız, kârda mıyız, zararda mıyız? E kendimizi öldürecek hâlimiz de yok, intihar edecek hâlimiz de yok. O zaman bu toplumu yaşanılır hale getirmek için, yaşamanın daha hayırlı olduğu hale getirmek için emri bir marif yapacağız. Başka bir çaremiz kalmadı şu an. Nasihat, vaz, iyi emretmek, kötülükten ne etmek? Şuraya bir adam getirdin, bu büyük bir şey. Bir adamın idâatine vesile oldun. Ya nece insanlar telefon ediyorlar, şeyleri... Adam Türkmenistan'dan geldiler. Hüngür hüngür ağladılar geçen sabah. Ellerim ayaklarıma sarılıyor. Ben onların ellerini ayaklarını öptüm. Adamlar benimle sohbet Da Oradan işte anladıkları lehçeyle, Lale Gül'den sohbetleri dinliyorlar, bilmem ne. İnsanlar ne zor durumda ya! Ya dedim, çocuğun muhafızlık yapıyor işte, bize dua edin, çocuğun bitirsin. Dedim, serbest mi? Değil diyor, evde gizli gizli diyor. Gizli, İslam'ın merkezi, Necmeddin Kübra'nın diyarı, Hacı Azizan'ın diyarı, Yusuf-ı Medani'nin memleketi. Adam hafızlık yaptıramayacak halde. Özbekistan'da öyle 70 sene Rus zulmünde ağacın içini oydular, ağacın içinde 70 hafız yetişti ve ağacın içinde gizli. Seyyid Maliki Hazretleri o ağacı gördüm demişti, gitmişti. Şimdi biraz serbestlik var gibi işte gidiyoruz şah ziyarete şu bu ama kendi halklarına şey yok ki serbestlik. Hiç ibadet ibadete, şuna buna, ilme hiç izin yok. E bu memleket neler yaşadı da? Milli şef dönemleri, şunlar bunlar. Bu memleket neler yaşadı? Emin Saraç Hoca ne anlatıyor? Babam diyor, babam diyor, Evin diyor perdelerini sımsıkı kapatırdı ama ışık görülür de jandarma gelir de ne okutuyorsunuz burada bilmem ne diye. Çocuğuna yav adam çocuğuna Kur'an kursu açmamış ya çocuğun aç. İçeri bir de çadır kurardı diyor. ışığı kaç tane perdenin çadırın içinde bir ışık açardı da diyor bize Kur'an okuturdu diyor. Ya Dün Emin Üstün abi gelmişti. Onda dedesi büyük müftü 90-100 yaşında vefat. Gerede müftüsü. Ondan bahsediyor, işte dedem o zamanlara anlatıyordu falan diyor. Bakıyorum aynı menkıbeler. Perdeleri kapatır, içeride bir daha çarşaf çeker, kaç tane şeyden. Bir de mesela kardeşine bile söylemez. Ben çocuğuma Kur'an öğretiyorum. de Ağzı boştur gider, çarşıda bir şey söyler, gelir evi basarlar diye. Buralardan gelindi. Şimdi Kur'an serbest, her şey serbest. Okuyan yok, hafızlık yapan yok, ilme gelen yok. O, herkes hoca oldu, müftü oldu, bitti. Ya Allah bu kadar... i̇mam Azam Nur Hoca, Allah rahmet etsin, kabri Nur olsun. Bizim e, Lale Gül'de miydi, ondan evvelki dergide miydi? Bir röportajı vardı. Aklınız durur. O Rize'de çektikleri o kendili köyündendi rahmetullahi aleyh. Yani nasıl şehre inip de bir hocaya gitmek, kaç gün yollarda, ormanlarda ne perişan, ne zorluklarla... Yahu ayağımızda bütün imkanlar, Kur'an'ın tarafına bakan yoksa. Bir de Kur'an'ın zamanı geçti, bir de onu. Ayetleri durumuna göre değişti. Ya ama o zaman Allah'tan belanı sipariş ettin ya. Mevla da buyuruyor ki ben mücrimlerden intikamımı alacağım. Olmaz. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, dara sokacağım diyor. Eşini ne diyor İsmet Baba? Fesat koptu. Fesat ne? İnsanlar nefsin keyfine daldı diyor. Hevai nefse daldı nas bu anda. Hep canı ne istiyorsa onu yapıyor. Herkes canı istediğini yapıyor ya. E biraz canına muhalefet et, can, nefsin istediğini yapma be kardeşim. Şunu izleyeceğim, onu izliyor. Şunu yiyeceğim, onu yiyor. Şuraya gideceğim, onu gidiyor. Şuna konuşayım, onu arıyor. Ya kardeşim, namazın var, zikrin var, ibadetin var, ilmin var, birine bir şey anlatacaksın. Önemli şeyleri yap, Kur'an'a yönel. Fuzul işlerine uğraşıyorsun. Hadi fuzuliyi bırak bir de günahları bıraksa. Peki mesele ne? İnsanlar nefsin keyfine daldı da ne yaptılar diyor? Tefsir nihanda kaldı. Nihan demek uzakta, köşede. Tefsir köşede Hadis köşede yani Ruh-ül tefsiri Bak ne buyuruyor 15 dakika her gün Allah'ın kelamından okuyun diyor İhvanına vasiyetlerinde Ben diyor yatmadan 5 dakika bile okursanız ahirette beraber olacağız diyor Kim okuyor? E sen tefsir okumazsan Allah'ın kelamını anlamazsan öbür ilahi açıda seni saptırır Boş kapı olursan ne koyarsan odalar Tefsir yok Hadis yok! Bak 40 hadiste ne kadar ilimler yazdık, okudunuz mu? Yok. Kaç kişi okudu? E diğer hadis tercümeleri var. Zaten tefsirin içinde 5000 bin, on bin hadis var ya. Tefsirin ciltlerinin tamamında. Bazen bir ciltte bin hadis var ya. Hadis de onun içinde. Fıkıh. Ha ilmi yazdık. Ömen Asuf Efendi'nin ilmi var. Diğer hocaefendilerin fıkıh kitapları var. Neş herkes, yani eli sünnet olduktan sonra hocalarımızın dolu var. Fıkıh. Var mı okuyan? Te hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihan'da. Hepsi köşede kaldı diyor. 172 sene evvel söylüyor. Şimdi, şimdi ve da 168 senede. Şimdi esas tehlikesine biz de zannediyoruz ki Osmanlı zamanında millet çok Kur'an'a, dine meraktı. Şimdi millet bozuldu. E tabi bu bozukluğun mutlaka gerisi vardı. Bozulma geriden başlamadan bu bu duruma kadar gelmezdi. Bir şey bir anda çürümüyor. Çürüme içten içe başlıyor. Ne buyuruyor bak Eger alim, eger âbit bu şanda. Şuna bak şimdi. Öyle bir zamanda iş gidiyor. Sultan Abdülmecid döneminde. Alimleri de tefsiri hadisi terk etti diyor. Sofiler diyor ibadet yapan tekke de sofi Âbid deniyor ona ibadetçi, çok ibadetle öne çıkmış yani, herkesten fazla. İbadet edeni de diyor tefsir hadise bakmıyordu E şimdi o Sultan Abdülmecid dönemi böyle olursa, e bugün yani hakikaten yine bu kadar Müslüman, kendi kendimize gelin güvey oluyoruz da bir şeyler var yani. Yine bu kadar iyi elhamdülillah, ya, hamd diyor, şükür ediyoruz. Hepten bizi de gavur edeceklerdi ya. Az daha ediyorlardı yani, az daha. Kan saydık bunların. Efendim, yanlış beyanlarına, mekteplerinin izahlarına, bilmem nelerine evrimci, devrimci, deist, ateist olmamak işten değil. Olmamak işten değil. Onu anlatıyorlar çünkü. Allah'tan, kitaptan bahsetmiyorlar, Besmele okutmadılar. <gülüyor> Hala da öyle. Hiçbir şey değişen yok. Onun için bunas'tan özlet et Hakk'a gidelim, bu insanları terk et diyor. Bunlardan uzak dur diyor, köşeye çekil diyor, işine bak diyor. Allah'a kavuşmak istiyorsan diyor, cemali maalesef, cennete girmek istiyorsan, Allah'ın cemalini görmek istiyorsan diyor, bu insanlara uyma, bunlardan uzak dur diyor. Bunların seni çektikleri sürüklemeye çalıştıkları ortamlardan uzak dur diyor. E yoksa dünyanın da batı, battı batacak batıyor zaten. Dünya mı kaldı ya? Kim benim zikrimden yüz çevirirse bak, Alim Abid diyor, hepsi yüz çevirdi diyor. Fesat çıktı diyor. Mevla da buyuruyor ki, geçimimi dar edeceğim, dünyayı ona zindan edeceğim, huzursuz ve bunalımlı bir hayat yaşatacağım. Bütün dünya elinde olsa, nefesi kesilir. Nefesi kesilir ya. Çünkü Kur'an ne buyuruyor? Estağullahu fe men yuridillahun yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islam. Allah bir adamı hidayete erdirmek isterse, gönlünü göğsünü genişletir, İslam'a karşı münşerih olur. İslam'a karşı ne demek? Ayet okursun, İmanının nuru artar. Hadis okursun. Ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuşlar. Hep açık. Çünkü neden? İman, imanın nurunu artırıyor. Yeni bir ayet, yeni bir hadis, yeni bir sohbet, yeni bir ders hep gönlü genişliyor. Genişliyor, genişliyor. Dünyayı koysan hissetmez yani. Arif billah olursan arşı diyor. Arş kürsü, vesîh kürsüyü semâvat ve arş kürsü gökleri, yerleri kaplamış. Allah'ın kürsüsü arş Arş'a kürsüyü attığın zaman diyor, koca kürsüyü arşın ortasına bıraktığın zaman diyor, bütün dünyanın, sahralarının ortasındaki bilya kadar, misket kadar kalır diyor. Ama diyor, levvuzal arşu ve maafiyâ fi zâviyyeti kalbile ârifü billâni mahsebi asla. Bir kul Allah'ını tanıdığı zaman, Allah'ını bildiği zaman, zikirle mutmain olduğu zaman diyor, arşı kürsüyü hepsini kalbine koysalar, kalbime ne kondu diye hissetmez bile diyor. Niye? O kadar genişliyor. Çünkü Allah'ın hidayeti, Allah hidayet etmek isterse. Kimi hidayet etmek ister? ''Efestehdûniye <gülüyor> ehdüküm'' diyoruz, Müslim hadisinin kutsisinde. ''Hidayet isteyin ki hidayet edeyim. Hidayetinizi arayın ki hidayet edeyim.'' E sen ne arıyorsun? Öküzün altında buzak aramayın mı? Mübarek hidayet arıyorsan, ehli sünnet alimlerin sohbetlerinde, kitaplarında, eserlerinde, mürşidi kâmillerin efendim huzurlarında bulacaksın yani. Hidayeti nerede arıyorsun? Mustafa Öztürk'te, Mustafa İslamoğlu'nda, Mehmet Okuyan'da arıyorsan, görürsün gününü yani. Ondan sonra da ateist mi olursun, deist mi olursun, mezhepsiz mi olursun, kitapsız mı olursun, sen de ondan sonra gelirsin ben... Adam alenen İhsan Şen Hoca'yı arıyor ya. Hocam diyor, benim imanımı çaldı bu adam diyor. Ya niye çaldı? Geri alalım diyor. Çalınan malımızı geri alalım diyor. Gel diyor konuşalım diyor. Neden şüphelendi? O kadar şüphelendim ki diyor ayetler hakkında, hadisler hakkında diyor. Artık iman edemem diyor. Ciddi benim imanım diyor. Bunu bir adam ikrar ediyor, telefon ediyor. Diyor. E, hidayet orada aransaydı e, bu adam bu hale gelir miydi? Beni mi dinleyen ayeti hadisi inkar etti yani? Beni dinleyenlerden hangisi Kur'an'dan sünnetten yüz çevirdi yani? Ya o zaman adresini bulacaksın yani. O kadar eli sünnet ulemamız var. Benim zikrimden yüz çevirecek. Zikri kim sana hatırlatıyor? Allah kim sana hatırlatıyor? Hümül lezine izaru Allah. Onlar ki onlar görüldüğü zaman Allah hatıra gelir, akla gelir. Görmüyor musun Mahmut Efendi Hazretlerinin mübarek cemalini? Gördüğün anda yani nasıl Allah'ı hatırlatıyor? He? Bir de şu kirpi suratlıların suratına bir bak Allah'ım ya Rabbim. Rabbi eserleri suratlarından silinmiş. Ne nulsuz adamlar. Kur'an'a hadise konuşan adamlar ya. Nur var mı bu adamlarda bir? Nur görüyor musunuz? Siz gözünüz görmüyor mu? Ferasetiniz mi kesildi sizin? Siz doğru Müslüman olsaydınız bunları dinler miydiniz? Müminin ferasetinden sakının, Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah'ın nuruyla bakan, hadise inkar eden'i nasıl dinler ya? Bu toplum nereye gidiyor ya? Çıldırmış bir toplum olduk ya. Bunun sonu iyiye gitmiyor. Acil önlem planı, acil, emri bil maruf, neyhan müker, tefsir, hadis, fıkıh. Ve bu adamların dinlenmemesi için elinden gelen şey de tebliğ, bir zehir yersin, helak olursun. İmam-ı Rabbani söylüyor. Kafirlerin şerrinden, müşriklerin zararından daha kötüdür, bid'at ehlinin sohbeti diyor. İmam-ı Rabbani mektubu Ya şu anda haham halaveyi dinleyip de dinden çıkan var mı? Barteleme dinleyip de, hadis inkâr eden var mı? Zaten, haham, papaz bir şey söylese, milletin imanını artırır. Bu böyle diyorsa demek doğrusu öbür türlü der. Fakat bize ne yaptılar? Kendi içimizden adamları hacı hoca diye çıkarttılar. Hadis-i şerifte ne buyuruyor biliyor musun? Evet, onu da yakında gördüm yani. Kaynakları da sağlam. Süleyman aleyhisselamın denizde bağladığı İblisler şeytanlar var diyor. İnne fil bahri şeyatin efsekâ Süleyman. Süleyman Aleyhisselam cinlerin hakimiydi. Denizde bağladı şeytanları. Şeytanların bazılarını bağladı. Hala o bağlı olan şeytanlar çözülmemiş. Ey benim ümmetim dikkat edin. Kıyamet yaklaştığında o şeytanları imtihan için Allah çözecek. Gelip diyor sokaklarda, çarşılarda değil, kürsülerde vaaz edecekler. O şeytanlara dikkat edin diyor. Süleyman Azam'ın bağladığı şeytanlar çözülüp ümmetime Kur'an okuyacaklar diyor. Ama Kur'an'ı tartışmaya açacaklar diyor. Kur'an الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثِ diyor. Kur'an'ı ve sünneti tartışmaya açacaklar. Ama hoca kılığında. Tamam bu ayette böyle diyor ama şimdi bunu nasıl anlamalıyız? Bu da böyle olmaz mı? Bu böyle olursa da şöyle olmuyor mu acaba? Aynı ağız değil mi? Bunların ağzı aynı ağız değil mi? Ayet okuyorlar, hadis okuyorlar, sonra da tartışmaya açıyorlar, milleti bir şüpheye sokuyorlar, bırakıyorlar. Hadi gitsin. Ya sen bu niye tartışmaya açıyorsun ayeti ya? İşte tehlike daha da arttı, daha da artacak. Önümüzdeki günler çoluk çocuğumuz Allah, zürriyetimizin imanına Allah'a emanet ederiz. Allah muhafaza eylesin. Bu iman zor kurtarırlar bunlar. Bu milletin imanını çalmaya uğraşıyor bunlar. Bunlar kutlak, tarih. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a vahyetti. Davud Aleyhisselam'a gelen vahilerden okuyayım size. İmam Nevevi Hazretleri Bustanül Fukara'da bunu zikrediyor. Geçmiş kaynaklarda zikrediliyor. Ya Davud buyuruyor. Ey Davud peygamberim. La tudghil beyni ve beynike alimen maftunet. Ulaihe kutta'u't tarikal ibade. Sakın kendinle arana Ümmetinle arana Kurandan Sünnetten yüz çevirmiş, bid'at ateli fitnelenmiş kalbi dönmüş bir alimi araya sokma. Onlar benim kullarımın bana gelen yollarını kesen eşkıyadır buyuruyor. Ey Davud, fitnelenmiş alimi aramıza sokma Ümmetin içine sokma buyuruyor. İmam Rabbani de mi bu buyuruyor? Yol kesen eşkıya ki senin paranı alır malını alır şunu alır bunu en fazla seni öldürse canını alır imanını alamaz. Ama bu eşkıya imanını alır. Zaten ecelin gelmeden ölmeyecektin eşkıya da sana. Katil olur çıkar. Ama imanı aldı mı ne olacak? Ebedi cehenneme gitti. Onun için eşkıyaya dikkat edelim. Çok hırsız dolanıyor. Büyük dolandırıcılar var. Kur'an adı altında, hadis adı altında, tasavvuf adı altında. Öbürü tasavvufum şeyhim diye çıkmış işte o Fatih Nurullah. Sahabe'ye sövüyor ya. Sahabe'ye sövüyor. Yeşil sarı sarmış. Sakalı uzatmış, dolu da müridi var. Mekke'de Medine'de mürdülerini götürmüş zikirler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Adam'a evliya zannedeceksin. Adam diyor ki, Hazreti Muaviye için. Bir de Hazret diyor, Hazreti Muavi'nin fetullah'tan ne farkı var? Fetö gibi diyor. Hazretiz Muavilattı yallah Hazretlerini. E şimdi bu adamlar yani eşkıyat oldu memleket. Sadece ilahiyatta falan yok ki burada. Tekkede de var, Mekkede de var. Tarikat-ı elim diyende de var, şeyhim diyende de var. Parasını alır, namusunu alır, imanını alır. Mem şey oldu yani, atezi itizi karıştı. Çok karanlık, zifiri karanlıklar oldu. Bursa'da bile ne adamlar türedi öyle? Hocayım, şeyhim, hasta okuyorum diye. Neler çıktı yani çıkıyor hâlâ da? He? Biraz dikkat edeceksin ya. Fitnelenmiş adamı Allah ile arana sokma. Kur'an sünnetten taviz veren, ayrılan, Şeratten muhalif beyanda bulunan insanın havada uçsak inanma, denizde yürüse inanma ya. Bizim davamız Kur'an-Sünnet'tir diyor. Cüneydi Bağdadi, evliyanın reisidir. Küllü fetnla şüdülülü, la yeshüdülülü kitabesünlü. Feth batıldır. Kur'an ve Sünnetinden şahidi delili olmayan zoratmış, keşifmiş, kerametmiş, hepsi batıldır diyor. Bütün evliya vefat ederken vasiyetim, vasiyetimi soruyorsunuz, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılın diyor. O bürü ne diyor? Bana bağlan, benden sonra çocuğuma bağlan, çocuğumdan sonra torunuma bağlan. Kardeşim, trenin vagonları mıyız? Nereye bağlanıyoruz ya? Kur'an'a, sünnete bağlanacaksın. Bir adam yerine bir adamı bırakır, o da Kur'an'a, sünnete uyarsa sen de onu uyarsın. E, Kur'an sünnete uymazsa terk edersin. Kimsenin hatırı Kur'an'dan öne geçemez. Allah'ın şeriatının kıymeti, hatırı anamız, babamız, hocamız, şeyhimiz dahil hepsinden üstündür. Önce Kur'an sünnet, ehli sünnet vel cemaat. Üst kimlik budur. Ondan sonra herkesin müstakil hocası olabilir, üstadı olabilir, mürşidi olabilir. Allah hepsini mübarek etsin. Hepsine saygımız, sevgimiz, hürmetimiz var. Sadık olanların ellerinden, ayaklarından öperiz. Biz bir şey demiyoruz ki. Ama adam şeriatı inkar ediyor. Sen hala diyorsun ki bu bizim şeyhe bağlıdır. Ya Kur'an'ı inkar eden, ayet inkar eden senin şeyhe bağlı olsa ne olur? Bağlanmasa ne olur? Siz niye şeriatı geri koyuyorsunuz da tarikatı öne çıkarıyorsunuz? Ben da kızıyorum. Bak zikrimden yüz çevirirse diyor, burası Kur'an şeriattan bahsediyor. Geçimini dar ederim diyor. Cemaatler kafasını başına toplasın. Kur'an sünneti, eli sünneti öne alsın. Oraya uymayan kim olursa olsun onu terk etsin. Şuyumuz, buyumuz, hocamızdan kalma, seyhimizden kalma, onun torunu, bunun babası, onun anası, böyle bir şey yok. Yolumdan gelen, dölümden gelen demiş. dölümden geleni tercih etmem, yolumdan gelen tercih ederim Şalih şalâ eder efendi Hazretleri Öyle mi değil mi? Bizim kapımızda biz böyle gördük. Dar ederim geçiminizi, hayatınızı. Bunaltırım sizi. Elâ bi zikrillâhi tatmayın dul kulûb. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler huzura kavuşabilir. Bütün imkanları eline verseler, asla mutlu olamayacaksın. Bu ayet bunu söylüyor, ancak Allah'ın zikriyle. E zikir nedir? Dilinde, elinde tesbih, dilinde zikir, kalbin Leyla'da. E bu olmaz, sen kafilsin. Nice uykudakiler Allah'ın tecellisine mazhar olur, nice seherde istiğfar çekenler Allah'ın gazabına çarpılır diyor. Niçin? E, i̇stiğfar dilinde kalbinden Allah'a dönmüyor. Onun için Allah'ına boz ediyor. Öbürü huzur üzere yatmış, zikretmiş, yatmış, sabah da kalkacak. Adam uykudayken bile Allah'ın rahmetine nazar olabilir. Zikir nedir? İslam'a uymaktan ibarettir. İslam'a uymaktan gece teheçhüt kıl, tarikat dersini bitir, ertesi gün gel adamın birini kandır, yalan yere yemin et veya da yalan bir beyanda bulun adamdan para al. Bu zikir midir şimdi? E i̇şte. işte. Onun için zikrin hakikati şekilsizdir. Kur'an'ın sünnetin emirlerine ne kadar uyursan o kadar zikirdesin. Tesbih çekmen az olsa da Kur'an'a sünnete ne kadar muhalifsin o kadar gaflettesin. Tesbih ve zikrin çok olsa da diyor. Bu hadis-i şeriftir. Menata Allah fakat zekrullah Allah in qallat salatu ve siyamu ve qiraatul kur'an bir adam emirleri tutup yasaklardan kaçsa, fazla nafile namaz kılmasa da, nafile oruç tutmasa da, çok Kur'an'dan cüz hatim indirmese de, nafile ibadetleri ne kadar az olursa olsun, eğer farzları, vacipleri, emirleri tutuyorsa, yasaklardan kaçıyorsa bu adam Allah'a zikretmiştir. Bitti. Bak zikir budur. Ama vemen asallahu feghadnesi ve kethratu salati ve Kur'an. Bir adam Nam-ı e bakıyor veya zina yapıyor veya içki içiyor veya kumar oynuyor. Olmadı. Gıybet ediyor. Dedikodu yapıyor. Milletin arasını ifsetata oluyor. Haset ediyor, kıskanıyor Müslümanı. Bunlar büyük haram, kebair günah bunlar. Hadi bizde içki, kumar, zina pek yok. Ama bu gıybet, dedikodu, iftira, haset dediğin anda hacılarda, hocalarda yani hemen hemen başkasına bırakmayacaklar gibi sahiplenmişlerdir bu günahları yani. Üç çok hacılardı hocalardı o. On çuval, hasetliyi on çuvala doldurmuşlar, dokuzunu hocalar almış. Şimdi hoca hacı işte, hacılara da hoca diyorlar. Ondan sonra, yahu dokuzunu almışlar, onuncuyu da almaya gelmişler ya. Halk demiş ki, bir tane de bize bırakın yani, hiç kıskanamayacağız kimseyi bu sefer. Bu nedir ya? Ha, sen bu kadar büyük günahları işliyorsun, öyle mi? Sen diyor, zikri terk ettin, Rabbini unuttun diyor. İstersen nafile namazın, nafile orucun, nafile Kur'an tilavetin yani zaten Kur'an tilaveti hep nafile olur namazdaki, farzın dışındaki, zamm dışındakiler. Nafile Kur'an okuman istediğin kadar çok olur. Haftada bir hatim yapıyorum. Üç günde bir hatim yapıyorum. Ondan sonra her gün oruçluyum. Tespih elinden düşmüyorum. Dersim beş bin tarikat dersim, on bin çekiyorum ben. Allah'ın mübarek ben ne yapayım? Ondan sonra bir karıştırıyorsun ortalığı, onu ona soktun, onu ona soktun. acaba abi, ben seni biliyorum ne yaptığını. Ne olacak şimdi? Ben tanıyorum böyle adamlar. Teheccüd kazası yok. Bütün milletinde aleyhine konuş. Herkesi birbirine soktu. <gülüyor> yani şimdi, o zaman da diyor ki, sen Allah'ı unuttun, sana zikir ehli denmez. Onun için zikrimden yüz çevirmek demek Bana itaattan yüz çeviren demektir esas. Çünkü Kur'an sana itaati emrediyor. Mesul olduğumuz farzlar, vacipler. Emirlerdir, nehirlerdir. Geri kalanlar nafile amellerdir. Fazla mal göz çıkarmak Ne kadar nafilen olursa Allah o kadar yakınlaşırsın. Ama önce farzlar vacipler. El ehem feleemdir. Şimdi ben ona dünyada darlığı tattırırım. Huzursuzluk yaşatırım. Maaşı fazla da olsa parası yetmez. Yemeği fazla da olsa karnı doymaz. Evinde, ocağında bereket bulmaz. Çoluk çocuğunda iyi, huyye, iyi ahlak efendim göremez. Neden? Zikrimden yüz çevirdiğindedir. Ve nahşuru <gülüyor> yevmel kıyamet de mahşere çıkarttığım zaman onu gözleri kör olarak çıkartacağım. Şu dünyada körlük nedir bilmedik. Allah bundan sonra da göz nimetimizi elimizden almasın. Ölene kadar nimetlendirsin, faydalandırsın. Amin. Ama şimdi mahşere kör çıkmak. Hadi burada 5-10-20 sene, 50 sene, 70 sene kör olsak da idare ederdik. Ne kadar körler var, bizden daha da iyi yaşadılar, yaşıyorlar. Gözleri görmüyor ama çok bizden daha kaliteli hayatları olanlar var yani. Ne hafızlar, ne alimler, amalarda çok. Maddi olarak da rahat olanlar var. Ama ahiret körlüğünde ne yapacağız? Burada çekilebilir, orada nasıl çekilir? Mahşere çıkmış, hiçbir yeri görmüyor. Kale diyecek, yani dedi. Allah Teala şimdiden, ahirette kimin ne diyeceğini bildi mi, bilmedi Bildi. Onun için Allah Teala diyecek buyurmuyor. Ne buyuruyor? Dedi. Niye dedi? E bana göre, ilmi ezelimde her şey bitmiş. Dünyada bitmiş, ahirette bitmeyecek, tükenmeyecek ama ahiret kurulmuş, kimin nerede olduğu belli. Kimin ne dediği mahşerde şu anda Mevla biliyor ki ne diyecek. Onun için dedi buyuruyor. O kadar kesin. Rabbilime heşer deniyamı. وَقَدْ كُنْتُمْ بَصَيْرًا Ey benim Rabbim, benim gözümü niye âmâ olarak haşrettik? Ben dünyada ne kadar iyi görüyorum. İğnenin deliğinden ipliği sokuyordum. Şimdi bana bu reva mıdır yaptığın? Mevla'da cevap buyuruyor. Ale Allah buyurdu ki, yani buyuracak ama kesin bitti bu iş. Kedâlike, işte sana ben böyle yaparım. Çok da iyi yaptım sana. Diyeceğim ona diyor. Etetki ki sana bizim âyetlerimiz geldi. Bak, zikrin ne olduğu anlaşıldı şimdi. Ayetlerimiz geldi. Kur'an ayetleri geldi. Hadis i şerifler de vahidir. Vahiyler geldi. Peygamberimiz geldi. O da vahidir. Allah'ın canlı ayetidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük ayet, en büyük mucize. Allah'tan bize haber getiren bir zat geldi. Peki, sen ne yaptın? Fenesite. Onları unuttun, onları terk ettin, onları sırtının arkasına attın. Bu zamanda olmaz dedin, bunun değişmesi lazım dedin, vaktim yok dedin. Benim ayetlerimle hiç muhatap oldun mu, gece günü okudun mu, amel ettin mi, tefekkür ettin mi, tedebbür ettin mi? Kur'an'ımla aran nasıldı? Zikrimle aran nasıldı? Ne bekliyorsun şimdi benden? İşte bugün de sen böyle unutulacaksın. Maaşerde kör, bu demektir ki cehennemin dibini boylayacaksın. Cennete giren kör olur mu? Kör olmak, cehennemlik olduğunu gösteriyor zaten. Çıkar çıkmaz. Unutulacaksın. Allah unutur mu? Haşa. Ne yapar? Unutma muamelesi yapar. Unutan ne yapmaz? İlgilenmez. Allah Teala sana ilgilenmez. Rahmetinden tard eder, azabında terk eder. Oldu, unutul unutulmuş durumuna düştün. Allah niye unutsun? Haşa. Ama tabirde unutulacaksın buyuruyor. Ne bu öbür adı kelimesine? Estağfirullah. <gülüyor> Bugün onlar bize kavuşacakları ahiret gününü unuttukları gibi biz de bugün onları unutuyoruz. Yani terk edeceğiz. Yoksa biliyoruz ne mal olduklarını ama terk edeceğiz. Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? <gülüyor> Leven zennanın hemen üstü. Leven hemen üstü ayet. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendilerini unutturdu diyor. Şu anda Allah'ın zikrinden, Kur'an'ından, dininden, ilminden yüz çeviren adam kendi aleyhine yaşayan adamdır. Çünkü Allah ona kendi karını unutturmuştur. Onun için bakıyorsun en akıllı adam kendine öyle bir zarar veriyor. Öyle bir yanlış iş yapıyor. Öyle bir diyorsun ki bu adam bunu yapması mümkün değil. Çünkü ama Mevla buyuruyor ki beni terk etti. Ben de onu kendine terk ettim ve ben ona kendi karını unutturdum. Zararına çalıştırıyorum diyor. Ve birçok insan şu anda dünyada ebedi ahiretini cehenneme çevirmek için çalışıyor. Ve gece gündüz gayreti de cehennemden çıkmamak için uğraşıyor. Dünyanın çoğu yavur ya. Bunlar hiç mi akıl yok? İneğe tapmayı biliyor, fareye tapmayı biliyor, maymuna tapmayı biliyor. Türkiye'den adam Hindistan'daki Budistlere gidiyor, onlara iman ediyor. Müslüman. Anası babası Müslüman. Şurada Allah'ın dinini, İslamını, Kur'an'ı bulamamış. Kaç tane var şimdi? Moda oldu. Gidiyor Hindistan'dakilere. Budistlere, onların dinine giriyor. Ha, kaç tane? Hem de böyle kültürlü mültürlü. Şimdi bir de Budist olmak falan çok kaliteli bir şey oldu yani. Böyle Hristiyan, Yahudi biraz ayağa düştü artık da pazara düştü. Pazarlarda da zaten piyasa bozuk. Onun için bunlar şimdi ben Budistim, Budistim deyince farklı bir ekol getirmeye çalışıyor. Adam diyor, aa o nasıl acaba falan. Bildiğin gibi değil diyor ya. Böyle duracaksın işte efendim. Kendi kendine yoko yapacaksın, yoko, mogo böyle bir şeyler yapacaksın. Rabıta yap desene herife şirk diyor, yoko yapıyor, efendim hidayet buldum zannediyor. Yoko nedir ya? لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ Yok trans oluyormuş, yok bilmem bilmem bilmem. oradaki adamlardan, tazlak heriflerden, bir şeyden haberleri yok. Din diye bir hakikat üzerinde değiller, tamamen batılın danışkasının içindeler. Sen burada dünyanın, İslam aleminin medeniyet merkezinden kalkıyorsun, gidiyorsun Budist, seçiyorsun ya. Allah kimi saptırırsa ona kim hidayet edebilir? E neden? Hidayet aramadı da ondan. Arasaydın Mevla saptırır mıydı? E ne buyuruyor işte? Demin ki âyet-i okuyordum, ondan ona, ondan ona geçiyorum. Ama hep konular iç içe. Ben diyor, bir kulumu hidayet edersem, İslam'a karşı göğsünü genişletirim. En zor şeriat hükümlerini bile en kolay şekilde kabul eder. Ben öyleyim. Amelimde noksanlık olabilir ama şeriatın hangi hükmü olursa olsun çok hikmete uygun ve tam isabetli olduğuna kesinen inanan bir insanım yani. Ve yeni bir şeyler de öğreniyorum, tabii ki ilmin sonu yok. Öğrendikçe gönlüm daha açılıyor. Ne İslam'mış, ne dinmiş ya diyorum ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmediği bir şey yok, buyurmadığı bir şey yok diyorum ya. Ama başkasına bakıyorsun adamın, bu olur mu, şu olur mu? Adam sıkıntılı ya. E şimdi bu sıkıntı, bu imana münafî bir şey. men يُرِدَنْ يُضِلَّهُ Kimi saptırmak istersem, niye istesin Allah seni saptırmak? Sen Allah'ın üvey kulu musun? Mevla sana irade-kudret vermiş, hidayet imkanları vermiş, sen bunları kullanmayıp da iradeni, kudretini, paranı çarçur edip de boş yere harcarsan, aleyhine zararına harcarsan, ne olacak? Mevla ne yapsın sana? Zorla da yaratırsa imtihan olmaz. İmtihan için salmış. Ama sana da aynı sermayeyi vermiş. İmam-ı Azam'a da aynı sermayeyi vermiş. Mahmud Efendi Hazretleri'ne ne imkanları vermiş? Bana da vermiş, sana da vermiş. Kimseye fazla üç göz vermemiş, iki kalp vermemiş, beş akıl vermemiş yani. E, niye onlar buluyor da sen bulamıyorsun kardeşim? E demek ki aramıyorsun, istemiyorsun. E, ben saptırmak isterim. sen sapıtmak istersen ben ne yapayım? O zaman ne yaparım? Onun göğsünü diyor. Göğsünü derken damarları falan tıkanmıyor, ha, anjiyo olsa damarları açık çıkabilir. Mesela ben gidiyorum anjiyo oluyorum, damarlarım beton gibi tıkanmış. Ama bu benim göğsüm dar anlamına gelmiyor, benim huzurum çok iyi. Ama adam gidiyor, aa diyor, yeni bebek gibi diyor, bütün damarların apaçık diyor. Ama adamın göğsü sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Fîkûlû bîn maraz, kalplerinde hastalık var diyor. Kalplerindeki hastalık nedir? Kalp kapağı mı bozulmuş yani? فَزَادَوْمُ اللّٰهُمْ اَمَرَ اللّٰهِ Şek var, şüphe var, acaba var, nifak var, münafıklık hastalığı var diyor. Allah da kalplerinin hastalığını artırsın diye. Bir de Allah onlara beddua da ediyor. Çünkü neden? Adam iyileşmek istemiyor, hidayet bulmak istemiyor. Yahu dinliyor sohbeti, bir adam getirdiler bizim sohbete, yirmi-otuz senelik iş yani. O zaman yılbaşı gecesi Bir şeydi böyle, izdağım, kalabalık adam. Çivi gibi kalmışlar üç saat yerlerinde, yani kıpırdaşacak yer yok. Hatta durmam demiş, etmem demiş, bir saat dur demişler falan. Yani yarım saat sonra çıkarsın demişler. Tamam demiş, gelmiş adam. Her zaman geliyor böyle değişik değişik. insan birini getiriyor, bilmiyoruz ki biz kim gelmiş. Burada da belki olabilir öyle, birini hatırı için gelmiş şimdi. E ondan sonra çıkarken dediler, hocayı nasıl buldun? Aslında o çıksa çıkacak da çıkmak istememiş. Çünkü akışlı bulmuş, konuşmanın akışına kaptırmış kendisini. Yahu dedi, öyle bir adam konuşuyor ki dedi, 40 senelik gavurluğuma mal olacaktı. Az daha iman edesim geldi dedi. Zor sabrettim dedi ya. Niye sabrediyorsun ya? Niye sabrediyorsun kardeşim? Gavurluğa sabredilir mi? Sabretme ya. Baktın mantıklı buldun. Gel iman et. Cehenneme mi çağırıyoruz ya? Dediklerimizin maddi manevi ne zararı var ya? Dediklerimizin ne zararı var? Ben saptırmak istersem diyor. Kalbine bir darlık veririm. Haracan, dayıgan, o kadar darlık verir ki ennemaya sa'adü fissemâ. Sanki diyor, merdivensiz göğe çıkmaya zorlanıyor gibi olur. Allah Şimdi sen merdivensiz, şuradan şu direğe tırman dedin. Dağlara tırmansın, merdiven yok, dip dik ya böyle dik. Buna nasıl çıkılır ya? İşte diyor, o kadar dar gelir diyor. Bu ayet aynı zamanda neyi ispat ediyor biliyor musun? Bu ayeti mesela bu manada kimse peki anlamıyor. Şimdi yukarı çıktılar ya uçakla uçakla falan yukarı çıktıkça e, efendim veyahut da işte füzelerle işte aya gittiler göya Mars'a bilmem ne? Ondan sonra meğer yukarı yükseldikçe oksijen ne oluyor? Azalıyor. Ben de bunu nereden anladım? Efendi Hazretlerinden Kabahor Yaylası'na çıktık. 20 gün kaldık. Midemiz yanmaktan duramadı. Nefesimiz kesildi. Ne kadar yayla yüksek o kadar nefes kesiyor. Biz de zannediyoruz ki nefesimiz açılacak. Halbuki oksijen azalıyormuş. Bak bu ayette Mevla o zaman söylüyor. O kadar dar nefes, tık nefes ederim ki diyor. Sanki göğe çıkıyormuş gibi. Yani yükseldikçe nefesin darlandığı da buradan da çıkartıyorlar. Ha şimdi, Efendi Hazretleri burayı şöyle anlatırdı. iki rekat namaz kıl desen adama diyor ki, dağları taşları bana efendim, tırnaklarımla oydurun da iki rekat namaz demeyin. Namaz bana çok ağır geliyor. İşte Allah adamı saptırmak isterse, sen şurada duruyorsun sohbeti. Bir dakika beni dinleyemez adam ya. Bir dakika dinleyemez. Ne, nelere katlanırım der. Sabaha kadar o müzikler, o zurnalar, o kafasız patlayacak şeyler, o ne pis yerler, barlar, pavyonlarda aman yarabbim. Yarım saat dursam kriz geçirebilirim ya. Nefesim kesilir ben, ben ölürüm ya. O kokularda, o şeylerde. Adam orada sabaha kadar duruyor. Bir de kapatırken diyor ki niye bu kadar erken kapatıyorsunuz diyor ya beşte diyor ya altıda niye kapatıyorsunuz abi diyor böyle yani öyle bir diziler seyrediyorlar, diyorlar ya on dakika beş dakika bir dakika ben o diziyi seyredemem, sabredemem ya öyle bir dizi diyor ki 350 serisi varsa diyor hepsini peş peşe koysalar, diyor uyursam namerdim diyor ya hepsini dinlerim diyor öyle bir diziler peş peşe çok diyor heyecanlı yerinde bıraktılar diyor ya. ''Ya kardeşim sen onlara o kadar rahatlıkla izliyorsun, iki rekat namazda darlanıyorsun, şurada bir dakika sohbette oturamıyorsun, ilim okuyamıyorsun, tefsir, hadis okuyamıyorsun, zikir edemiyorsun. Hele bir gözünü kapat, otur şuraya, bin kere la ilâ illallah de, aman der ya, bin kere la ilâ illallah, ölürüm diyor ya. Adam bin kere la ilâ illallah, sifte yok adam, yüz kere dememiş. Ne kadar hamd edelim ya, ne kadar şükredelim ya. Hep vaktim olsa, kıyamete kadar zikretsem doymam ya, vallahi doymam, bir doymam. Kur'an'a da doymadan öleceğim, Delâil-i Gayrat'a doymadan öleceğim, zikre doymadan öleceğim, çok tat alıyorum. Ama vakitlerimin zorluğundan, işte diyoruz ümmetin meselesi, sohbettir, derstir, kitaptır, mecburen ümmetin şeyine giniyoruz. Yoksa beni bıraksam var ya, beni de kim bırakacak artık bu saatten sonra? Kimse bırakmaz, herkes. Takmış bana yani. Eşimiz gücümüz var, biz de mecburuz, ümmete hizmeti tercih ediyoruz ama Zikir çok tatlı bir şey ya, biz bunun tadını aldık yani, doyumsuz bir zevk. Yani ahirette, cennette bile zikirsiz durulmuyor, ya bak, bütün ibadetler kalkıyor, zikir kalkmıyor. Devamlı Sübhanallah, Elhamdülillah diyecekler diyor Kur'an ya. Çünkü neden? Nefes almak gibi bir şey. Müslüman için doğal nefes alması kadar rahatlık veren bir şey. Ya nefessiz durulur mu, zikirsiz durulur mu mesela? Yani insanlar çıkışıyor? Çünkü diyor, ben onu saptırmak istersem, göğsünü gönlünü kalbini dar eder. Vay yıkan daptar. haracen sıkıntılı. O onun sıkıntısı başkasını da basar yani. Yeter bir cami cemaat, onun bir tanesi sıkıntılı olsa şurada var hepimizin fezi kaçar ya. Vallahi hepimizin fezi kaçar. Sıkıntılı adamlar var böyle Kur'an'a karşı, zikre karşı. Kennema sa'ade sema. Sanki güven merdivensiz zorladık da çıkartıyoruz onu buyuruyor. O kadar darlanır. Onun için Dünyada darlık, ahirette amalık, ondan sonra cehennem. Seni de böyle unutacağız. Dünyada da kendi karnını unutturacağız. Zararına döndürüp çalıştıracağız. Çoluk çocuğunun zararını, Nice anne babalar çoluk çocuklarını namazdan abdestten uzak etmek için uğraşıyorlar ya. Anası diyor ya kızına, medreseye gidersen sütümü haram ederim diyor. Çarşaf giyersen, örtünürsen sütümü haram ederim diyor. Bu ana nasıl anadır? Efe Ansari derdi. Yılandan da olsa daha iyidir. Yılan sokar, hiç olmazsa yavrusunu sokmaz. Bu yavrusunu sokuyor derdi. Ya bir kızın senin tesettüre girmiş, Allah'ın emrini tutmuş. Yavrum, ben yapamıyorsam bile seni destekliyorum, ne güzel yapıyorsun desen. Hiç olmazsa imanını kurtar ya. Hiç olmazsa imanını kurtar. Yok. Ya insanlar zararlarına çalışıyor. Çoluk çocuklarını da aman Kur'an öğrenmesin diye uğraşan var. Aman çoluk çocuğum zikir dinlemesin, öğrenmesin diye çalışan var. Nice çoluk çocuklar böyle diyor, Anan, babamın ıslahı için dua ediyor. Hiç istemiyor bizim sohbete gelmemiz. Yahu ne var burada gelmiş, terörist mi yetiştiriyoruz ya? Çoluk çocuğun buraya geliyorsa sana da faydası var. Anana babana itaat et diyoruz be kardeşim. Yok! İslam düşmanlığı iliklerine, kemiklerine işlemiş. وَكَذَٰلِكَ الْهَوْمَةُنْسَىٰ Bugün de sen böyle terk edileceksin, cehennemin dibinde inleyeceksin, inleyeceksin, Kimse seni duymayacak. Bu ne zor iş ya. Ne mahkeme var, ne avukat var, ne gelen var, ne ziyaretçi var. Cehennemin dibinde tek başına. Çıkma ihtimalin yok. Allah çıkarırsa imanını kurtarırsan bir şekil çıkarsın. Ama imanı kurtaramazsan hiç çıkamayacaksın. Nasıl duracaksın orada? Nasıl yaşanır ateşin içinde? ben bu? İnsan bunu nasıl göze alır ya? Ve kezâlike neczîmen esirâfı. Evet. Kim israf ederse, haddini aşarsa, Sınırını geçerse Allah Peygamber'e isyan ederse, bunların zamanı geçmiş değiştirilmesi lazım derse, ayetlerimden yüz çevirirse terk ederse, ve mümin biati Rabbi Rabbi iman etmese, işte onların hepsini böyle cezalandıracağız. Şimdi bu da, da bu da yetmedi. Bu ne? Bu maşer, kabir maşer, ve le azabul akhirati. Daha da ahiret azabı var. Ahiret azabı nerede? O cehennem. O hepten mahşerden de sonra eşeddu ve ebqa. Daha şiddetli ve daha kalıcı, iz bırakıcı ve sonsuz azap. Ya ne iştir ya? Efele ki melekler Hem şuna fi mesakine. Ya sizden evvel nice ümmetler geçirdik. Onları yerle bir ettik. Hak ile ehsan ettik. Şu Bursa'da sizden önce kimler vardı? Onlardan önce kimler vardı? Onlardan önce kimler vardı? Buranın da kaç bin yıllık tarihi var. Bundan evvel de ne gavurlar yaşadı, burada ne yaşıyor. sarayları vardı, şunları vardı, yönetimleri var. Şimdi onların yurtlarında yürüyorlar, geziyorlar. Adım attığın topraklara bir bak. Bunlar neredeler ağaları, paşaları, kralları, buraların sahipleri? Neredeler? Ya o zaman niye düşünmüyorsun ki Allah beni de helak edecek? Birçoksa ahiretimi kazanayım, dünya zaten elden gidecek. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لِآيَاتٍ لِعُلِنْ Akıl sahipleri için bunda çok ayetler var ama aklı olanlar olan olmayan yanlar. Nüha diyor, nühyenin cebi. Nuhye ne demek? Akıl. Niçin akıla Nuhye deniyor? Neh yettiği için. Neden neh yettiği için? Bir adamda zerre kadar akıl varsa onu zararından uzaklaştırması lazım. Eğer senin aklın var da, sen hala namaz kılmıyorsan, akıllı geçinip de oruç tutmuyorsan, akıllı geçinip de haram yiyorsan, yalan diyorsan, akıllı geçinip de Allah'a isyan ediyorsan, dostlarından uzak düşmanlarına yakın duruyorsan, de zerre kadar akıl yok. Ahiret aklın sıfır. Çünkü senin aklın seni cehenneme götürmemeli, senin aklın seni cennete sevk etmeli. Ve azap göz, göründüğü noktada, burada ceza geliyor, buradan geri dur demeli nüha sahipleri. Ne demek? Onları kötülüklerden nehyeden akılları olsa o akıllar bu ayetlerden anlar. Velâû lâ kelimetun sebekat min rabbike leke aneliza memme celum musamma. Ey diyor Habibim diyor. Bu Mekke müşrikleri sana neler ettiler? Şimdi de dünyanın yavruları bize neler ediyorlar? Bu inkarcılar hep varlar. Ama ben bir ecel tayin ettim. Herkesin ölümüne vakit belirledim. Sonra dünyanın da ecelini koydum kıyameti kopartacağım, hepsini yeniden dirilteceğim, huzurumda hesaba çekeceğim, ya cennete ya cehenneme sevk edeceğim. Eğer benim bu kararım olmasaydı, herkese bir ecel tayin etmiş olmasaydım, bu inkarcılara, bu kâfirlere, bu zındıklara şimdi azap dünyada peşiyle yapışmıştı yakalarına diyor. Ama diyor, ben tehir verdim, hikmetim gereği herkesin ipini verdim. İpini uzun saldım, o da ipsizim, sapsızım zannetti. Bir gün gelince ip onu durduracak. فَاسْبِرْا عَلٰى مَا oluyor. Onların konuştuklarına sabret. Yolundan dönme, taviz verme, ne kadar sana eziyet etseler de. Bugün de Müslümanlar el sünnet aynı durumdayız. Sabret bakalım. Sabret, sonunu seyret. فَاسْبِرْا عَلٰى مَا يَكُولُونَ وَسَحْبِهُ بِحَمْدِ Sen Rabbini hamd ile tesbih etmeye devam et ve hamdi diye zikre devam et. قَبْلَ طُلُوا عِشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِيَ Güneş doğmadan evvel, sabah namazın sünnetinden sonra, işte imsaktan sonra Sübhanallahü ve hamdi, bihamdî, Sübhanallahü ve istagfirullahü ve tövle, yüz kere En azından ve hamdi yüz kere, en azından Güneş batmadan ikinden sonra veya akşama işte beş on yirmi dakika kala Rabbini hamd et, onların attıkları iftiralardan tenzih et Rabbinin noksan sıfatlarından beri olduğunu uzak olduğunu beyan et. Beni hamdimle zikret. Emina illayl fe Yetmez gece saatlerinde de kalk teheccüd namazı kıl. Gece de yatarken kalkarken hep tesbih et. Hiç Rabbini terk etme, Rabbini unutma, zikret. La <gülüyor> ileke Ola ki razı olacaksın. Sana öyle mükafatlar ve dereceler, makamlar vereceğim ki yeter Allah'ım artık, yetti Ya Rabbi, razıyım diyene kadar vereceğim, diyor. İşte bize de aynı nasihatleri vaat ediyor. Ne diyor? Tesbihe, zikre, devam edin, sizi ben razı edeceğim. Dünyanızda, ahiretize mamur edeceğim, diyor. Rabbimizin teminatı budur. E zikirsiz adama bu söz var mı? هَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكِ اِلٰى مَامَتْ تَعَنَى بِيَزْوَاءَ bazı cahurlara dünyalık mallar mülkler verdim. Onlardan bir kısımlarına dünya hayatının süsü olarak efendim çok imkanlar verdim. Yahudiler, Hristiyanlar, Avrupa Birliği, cahurlar baköze İslam alemi perişan halde o cahurlar öyle imkanlar içerisinde bu nasıl iştir ya Rabbi? Biz hak üzere değil miyiz? Onlar batında değil mi? E tamam. E siz de doğru müslüman olmuyorsunuz. Sen yine onların maddi menfaatlerine, dünyalıklarına gözlerini uzatma gözlerine yazık olur biz lineftinefi biz onları fitnelendirmek için imtihan edip de cehennemi boylasınlar dünyayı aldansınlar için mallarını mülklerini fazla ettik veriz rabbike hayrun ve abka senin Rabbinin rızkı seni yedirdiği içirdiği sana verdiği ihsan ettiği maddi rızıklar manevi rızıklar kalbine gelen ilhamlar tecelliler feyizler bereketler Dünyada, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda, cennette. Sonsuz ahirette. Onlar senin için daha hayırlıdır, daha kalıcıdır, daha bakidir. Beş paralık dünya için ahiretini terk etme buyuruyor. وَاَمُرَهَلَكَ بِالصَّلٰىٰتِ وَاسْتَبِرْ ya Hanımına namaz kıl de, kızına namaz kıl de, oğluna namazı emret, ailene namazı emret, sen de namaza devam et. لَا <gülüyor> نَسْأَلُكَ Biz senden rızık istemiyoruz. Bizi de yedir demiyoruz. Vergi de almıyoruz. Kendini de yedir demiyoruz. Çol çocuğunu da yedir demiyoruz. Nahlün <gülüyor> rızıkları biz yaratıyoruz. Gökten sular biz indiriyoruz. Yerden mahsulleri biz bitiriyoruz. Rızık bize aittir. Rızkına endişe etme. Sebepler alemindesin sebebine sarıl. Ama ben yaratmazsam sana iş vermezsem, aş vermezsem ne kadar çalışırsan çalış açlıktan ölürsün. Çalışmakla para kazanılmıyor. Rızıklarınızı biz sevk ediyoruz. Sen namaza devam et. Sabah namazına kalkmayan adamın bereketi olur mu? Sabah namazından sonra işrak beklemeden hemen yatan adamın bereketi olur mu? İmsaktan sonra rızıklar dağıtılmaya başlıyor. O saatte yatakta horlayan adamın rızkının bereketi, hayrı olur mu? Ya! Ne diyor? Beni zikre, tesbih'e devam et, rızkını biz göndereceğiz, sen sebebine tevessül et, karışma! Namaza devam, çoluk çocuğa da namaza Teşvik ve namaza devam ettirmek. Senin görevin bu. Ben sizi ibadet için yarattım. Kulluğum için yarattım. Namaz için yarattım. Zikrim için yarattım. Yani öyle buyuruyorum. İlla'l-i abudûd. Cinleri insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Ma üridümünün rizkı. Ve ma üridü en Onlardan rızıklarınızı yaratın demiyorum. Ya yağdırın demiyorum. Yetiştirin de bitirin demiyorum. Çünkü yağdırmak bana mahsus. Yaratmak bana mahsus. Mahsul vermek bana mahsus. Ve mağrurcen yutamın. Beni de yedirsinler istemiyorum. Ben yemem içmem. Yemekten içmekten münezzehim. İnna Allahu ve'r-Razzaquz-Kullete'l-Metin. <türk> Tüm rızıkları sevk eden Allah, kuvvet sahibi Allah, muhkem Allah, her işi sağlam olan yüce Allah Celle Celal. Onun için yaratılış gayenize hizmet edin. Dinden, ilimden, imandan, zikirden, namazdan zaruret miktarı helalından geçimin dışında kalan bütün mesai ve vakitleri bu milletin Allah'ın dinine dönmesi için, emri bir bilmârt-i neyhân-mükerr sarfedersen yaratılış gayene hâdim olursun. Yok eğleneyim, gezeyim, tozayım, dırdır edeyim, gır gır edeyim dersen, dünyayı da kaybedersin, ahirette kaybedersin, iki cihanda iflas edersin. Allah iflastan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin Allah'ım Amin Allahu mu. Ne okuyayım seda? Başka bir şeyler anlatacaktım size. Hepten konu gitti nereden nereye. Allah Teala burada topladığı bu cemaati Müslimine ve bu Bursa sohbetini televizyondan dinleteceği bütün dünyanın neresinden izleyecek olanlara bu vaazı münasip gördü. Vaaz eden Allah'tır celle celaluhu. Bizi de o konuşturuyor. Ya izukum leallekum O size vaaz ediyor, öğüt veriyor. Belki ince düşünür de hidayet bulursunuz, yola gelirsiniz diye, Allah cümlemizin hidayetini ziyade eylesin, <gülüyor> cümlemizi dolâletten muhafaza eylesin, zikrinden yüz çevirenlerden eylemesin Allah'ım âmin. <gülüyor> ya Rabbel alemin ve ya hayrun nâsırın ve ya hayrun fatihan. Şimdi hemen kısa bitiriyorum, dua yapmadan kalkmayalım, kısaca hemen duamızı yapalım, kalkacağız inşallah. Bu ayın dergisiyle ilgili size çok ilimler yazdım. Zayıf hadislerle amel etmek müstehaptır, bir rivayete mevzu demek tehlikeli olduğundan ihtiyata riayet gerekir, bu çok önemli bir yazıdır. Canım çıktı, bu yazıları hazırladım, birkaç seri devam edeceğim. İnşallah bu yazıyı dördüncü sayfada, benim bu yazımı okursunuz. rahman. Ondan sonra yine tavsiye ettiğim, Emin Saraç Hoca ile yakın dönem ilim ve Fikir Atlası üzerine İhsan Şen Ocak Hoca yazmış. Çok hatırat var, çok ilim var. Ali Adir Efendi babamızın talebesi olduğu için ondan da baş var. Çok güzel ilimler, bundan da istifade edersiniz. İnşâallâhu Rahman. Bir de, daha burada o kadar ilimler var yazılmış. Bütün hoca efendilerimiz vakit yok. Alın, okuyun, destek olun. insanlara ulaştırın. Gücünüz varsa bir insanlara hediye edin. İçindeki ilimlerden istifade etsinler. Bu ay yazılan bir önemli husus şudur ki, Burada buyuruyor ki, İmam Senüse Hazretleri, büyük allame, akayit sahibi, bir insanın Allah'tan bir haceti olsa veya bir sıkıntıya derde düşse, başına bir musibet gelse, gecenin ortasında kalksın, sünnete uygun bir şekilde güzelce abdest alsın, Kur'an-ı Kerim'den bildiği süreleri okuyasın, iki reket namaz kılsın, selam verdikten sonra, kıbleye yönelik vaziyette şu duayı bin kere okusun. Bu dua çok zor ve uzun bir dua değil. O kişinin başına gelen, Musibet, bela, sıkıntı, dert ne ise Allah ondan süratle giderir. Ey mümin elini bu hazineye sımsıkı yapıştır. Bütün dertlerin bununla açılacak inşallah diyor. Bu duada burada Allahu salli ve sellem diye başlıyor bir salat selam var. Böylece muradın neyse erişiyorsun. Derdin neyse açılıyor. Hangi çukura düştüysen Allah seni çıkarıyor. Hangi günahın zellen varsa Rabbim ondan seni mağfiret ediyor, bağışlıyor. Sayfa 89'da burada da çok önemli rivayetler var, mesela bir derde düşüyorsun, ben bu dertten nasıl kurtulurum diye merak ediyorsun. Bu kişi ne yapsın? Adam ölü müdür diri midir, merak ediyorsun. Kaybın var, nerede kaldı, niye gelmedi, ne oldu, acaba hayatta mı, merak ediyorsun. Veyahut bir hastalığın var, bu neyle çözülür? Bir derdin var, ben bunun için kime gideyim, ne yapayım? Bunlar için rüyanda sana bir şey bildirilmek istiyorsun, bildirilmesini istiyorsun. Hangi sureleri okuyacağım? uyumadan evvel hangi sureleri okuyacaksın hangi duayı yapacaksın yatacaksın Allah'ın izniyle diyor birkaç gece içerisinde mutlaka sana Allah Teala bir melek müşahade eder o sana derdinin nasıl çözüleceğini rüyanda gösterir. Sen de onu amel edersin diyor. Bunun da tabii tarifleri var. Tariflere uymak lazım. Eğer diyor sen bunu yaptın da hala bir şey görmedinse anla ki bir şeyi eksik yaptın, yanlış okudun diyor. Onun için yeniden tasih et çünkü Evliyaullah denemişler, mücerrabattandır, bunlar asla tekallüf etmez buyuruyor. Bunlarla amel edin. 89, işte o 96'ya kadar bütün bu dualar madde madde yazılmış inşallahı rahman. Allah ecrinizi artırsın. Ne verirseniz Allah yerini dolduracak. İmanımızı kuvvetli eylesin. Allah yerini dolduracak. Şüphe etmeyin. Tamam mı? Evliyaullah'tan birisi maaşını alır almaz, işte Tarladan ekinleri varmış, onları işte götürüye vermiş, onlar götürüye para. Daha yolda çocuklarına gelene kadar dağıtıyormuş. Sonra geliyormuş, yine evde rızık var, bolluk var, bereket var. Allah Allah! Kardeşleri demişler ki, mübarek demişler, parayı alır almaz, eve gelene kadar dağıttın, hayır yaptın. Eve geldin, yine bolluk var, yine bereket var. Bunun sırrı, kerametin senin nereden geliyor? Demiş ki ben Allah'a güveniyorum, rızkı Allah kefildir Celle Celaluhu, ben de muhtaçlar görüyorum, hizmet görüyorum, ben de onlara veriyorum, efendim siz de benim gibi yaparsanız siz de benim gibi bulursunuz demiş. Bu sefer onlar demişler ki, ya ama demişler biz de senin gibi parayı hayra dağıtınca, eve gelince yine böyle erzak, geçim, bolluk bulacağımızı bilsek biz de yaparız ama demişler bizim garantimiz yok. E demiş, benim de garantim yok ama ben Rabbime şart koşmuyorum demiş. Lafa bak şimdi. Ben Rabbime ya Rabbi beni bakarsan çocuk çocuğuma bakarsan ben de yardım ederim diye. Ben Rabbime şart koşmuyorum demiş. Yani siz ne diyorsunuz? E biz de bilsek senin gibi geçineceğimizi biz de parayı dağıtırız. E sen Allah Allah şartlaşırsan böyle bilirsem yaparım dersen sen de bu keramet zuhur etmez. Allah bana niye bu keremeti verdi? Ben Rabbime güveniyorum, hiç şart koşmadan veriyorum hayrına, demiş yani. Onun hakikaten bir baktım, ben ne durumdayım? Ben de baktım, şartlı taraftayım yani, kendi kendime baktım. Yani şimdi bir şeyleri verirken hesaplı veriyorum, ondan sonra hesap ediyorum, diyorum, çoluk çocuk var, evladu yal var hanede, onun için, şimdi bunları da verirsem, işte onlara ne veririm? E böyle, demiş, ben şart koşmuyorum Rabbime, Rabbim de, demiş, bolluğumu eksik etmiyor, demiş yani. Onun için Allah Celle Celaluhu kuvvetli iman ne verirseniz yerini dolduracak. Bu ayete imanı tadına erenlerden eylesin. Ve ve hayr razıkın sırrına mazhar eylesin. Hepinizi helalından zengin eylesin. Hepinizi maddi manevi gani eylesin, müstehni eylesin. Cümlemizi kullarına muhtaç etmesin, muhtaçlarına muhtaç etmesin. Allah'ım ölene kadar maddi manevi imkanlarla dinine hadim eylesin. Nasır eylesin, muin eylesin, destekir eylesin. Amin diye endilenizin nar cehhimden azade edilsin. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi. Allahu rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve sahbihi ecmaîn. Allahümme nacil kel cennet, nar. Allahümme nacil keridâke vel cennet. Na'ûzü bike min sehadike vel nar. Allahümme nacil ve ma karrebe ileyhâ min kavlin ev amel. nar ve ma karrebe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna se'alüke min khayrı ma se'eleke min muhammedun sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ne'audubuke musherrı mes'te'adake min muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. ve l l kulli ácilihi ve kulli acilihi ve acilihi ma'alimna aminu kulli ve ma ma'alimna aminu ma'alamun ما قضيت لنا مضافا جل عاقبته ورشدا اللهم ربنا آتنا من لديك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا تب لنا نورنا وقفلنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذ الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علماً النافع ونسألك اليقين صادقة ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار والي الاطهار واصحاب الاخيار عدد ما علم الله وافطاله سبحان ربك رب العزه على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرفه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والي Sultan Uthman ve la, Sultan Urkhan ve la Selatine Ali Osman ve la, Emir Sultan Bukhari ve la Ruhi İsmail Hakkı Burse ve la Ruhi Üftade Efendi ve, ve la Ruhi Mallah khusre ve Mallah ve la ve la fi ve la Sâlihîn ve la Evliyâ Fî hadîl ve mahrusetil barusetil Fâtiha Bismillahirrahmanirrahim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 Dallin Amin